Allahumma ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'di Bugün 13 değil değil mi yine 13 yazılır. 12 Mart 2011 Cumartesi El-Kawaidul Musla Fii Sifatillahi fi Sifatillahi ve Esma'ilil Husna. Kawaidul Musla şerh derslerimizin 16. derse. Ancak bugünkü e, dersimizin ismini özel olarak kabul veret açısından mecaz diye isimlendiriyoruz. Sebebi de şu. Çünkü Kavaidir Mustafa'da konumuz şerhi itibariyle ele aldığımızda konumuz mecaz konusuna geldi arkadaşlar. O yüzden e, bu tabir sahi semini seminer olarak düzenledik bunu. Şöyle isimlendirdik. Kabul veret açısından mecaz. Bugün mecazı işleyeceğiz. Aslında tahtaya ihtiyacımız var. E, yani ama inşallah Tahtasız anlatmaya çalışalım. Sonra meşakkat oluyor biraz tahta üzerinde göstermek. O yüzden terfik Allah'tan şöyle bir şey düşünüyorum. Bu tabii ki bir saatte bitecek bir ders değil. Yani ee, bir buçuk saati bulabilir veya iki saat olabilir. Öyle olursa iki ders tipinde yapabiliriz. Yani bir saat bir yaparız sonra bir 10 dakika ara veririz. Sonra ikinci saati işleriz. Ama şayet ders biraz ilerledikten sonra bir buçuk saat içerisinde bitecek gibi görülürse hiç ara vermeden tabir sayısı tek nefeste bitiririz bir buçuk saatte. Ee, böylece dersi bitirmiş oluruz. Tamam. inşallah Evet. tefik Allah'ta. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben çok böyle özet olarak mecası mantığını anlatayım. Sonra önüme aldığım notlardan e, ilerleyerek size beyan edeyim meseleyi. Şimdi ben öncelikle bu dersi burada dinleyen kişilere şunu nasihat ediyorum. Bundan bir önceki dersi yani Kava Rusla'nın Mustafa'nın 15. dersini dinleme ile birlikte bu dinlenirse çok daha faydası olur. Çünkü 15. derste biz mecazın çıkış nasıl ortaya çıktığını, hangi sebeplerden dolayı mecaz diye bir olgunun ortaya çıkarıldığını anlattık, tarihini anlattık, tabir sahihse dedik ki bu mecazın bir tarihidir dedik, doğru mu? Ne kadar damar abi bir buçuk saat falan anlattık belki değil mi? O yüzden onunla beraber dinlerinize çok daha iyi olur. Evet, böyle gidiş yapıyoruz. Diyoruz ki konumuzun ismi kabul ve açısından mecaz. Bu mesele arkadaşlar dört husus dahilinde işlenecektir. Bizim bu mecaz mevzumuz dört husus dahilinde işlenecektir. Birinci husus mecazın tarihi üzerine olacaktır. Bunu açacağız. Sonra ikinci kısma, ikinci hususa geçeceğiz. Diyeceğiz ki mecazın rükünleri, onu da açacağız. Mecazın rükünleri, mecazı oluşturan rükünler var. Üç, mecaz hakkındaki ihtilaflardan bahsedeceğiz. Üçüncü husus olarak. Dördüncü husus olarak ise mecaz ile alakalı çeşitli tembihatlardan, önemli tembihatlardan, tembihlerden ne yapacağız, bahsedeceğiz. Ancak bu dört hususa direkt giriş yapmadan önce genel olarak ne dedim? Bir mecazdan bahsedeyim ben size. Şimdi mecaz nedir? avam diliyle anlatıyorum. Hiç ilmi tabirler kullanmadan. Sırf anlayın diye. Varsayız sokaktaki domatesciyle muhabbet ediyorum. O şekilde anlatıyorum şimdi size. Anlayın diye. Şimdi birileri gelmiş kardeşler. Demişler ki mecaz diye bir şey var. Diyorsun ki kardeş mecaz ne ya? Diyorsun ki vallahi mecaz ne biliyor musun? Mecaz şudur. Yani bir tane eşya görüyoruz odada. O eşyaya diyoruz ki işte bu eşyanın ismi ne olsun? Sehpa olsun. Tamam. Diyoruz ki tamam. Bu cismin ismine sehpa ismini verdik. O zaman bu e, sehpa ismi ne ifade ediyor? Bu nesneyi. Bu nesneyi ifade ediyor. Tamam. Belli bir süre sonra geldik. Dedik ki sehpa ismine başka bir nesneyi de dahil edelim. Veya başka bir maddeyi de ne yapalım? Dahil edelim. Tamam. İlk anlamı bu sehpaydı doğru mu? Yani sehpanın ilk anlamı bu nesneydi doğru mu? İkinci anlamı da ne? Diyelim ki çerçeve. de sehpa dedik mesela. O zaman ilk anlamı ne oluyor? Hakikat oluyor. Yani bu nesne, bu nesneye sen sehpa dediğin zaman hakikat oluyor. Duvardaki çerçeveye sehpa dediğin zaman ne oluyor? Mecaz oluyor diyorlar. Mecaz budur. Kısacası. Anladık? Yani ilk anlamın dışına çıkıp ikinci anlamına ne yapmak? Ha? İkinci anlamına hamletmek. Bunun ismi nedir arkadaşlar? Mecazdır diyorlar. Mecaz bu şekilde kısaca. Anladık? Basit bir örnek vereyim ki bu örneği biz şimdi notlara geçtiğimizde notların içerisinde bu örneği özel bir örnek olarak, bu örnek üzerinden işleyeceğiz. Ama ben şimdiden vereyim. Mesela diyorsun ki aslan. Değil mi aslan? Diyorlar ki aslan hakikattir. Aslan kelimesi el-ese bir şeyin hakikatidir. Nedir o şey? İşte bildiğimiz yırtıcı, değil mi? Değil mi? Yırtıcı bir hayvanın ismidir aslan. Bu hakiki anlamıdır diyorlar. İlk anlamı budur. Yani Araplar gelmiş demişler ki şu yırtıcı belli olan aslan var ya. O hayvanı görmüşler. Demişler ki biz buna ne isim verelim? Esed ismini. Yani aslan ismini verelim. Tamam. Sonra o yırtıcı hayvan ismi olmuş aslan. Belli bir süre sonra aradan böyle zaman geçmiş, yıllar geçmiş, belki asırlar geçmiş. Artık neyse. Bir bakmışlar güçlü bir adam var böyle dağıtıyor ortalığı. Tamam mı? Cihatta böyle cengaver adam. Diyorlar ki vay be bu da, buna da aslan diyelim. Çünkü ne? Güçlü, kuvvetli. Tamam. Aslan gibi adam deriz ya. Veya Türkçe'de koçum deriz bazen değil mi? İşte bu adama aslan dediğimiz için bu adamın aslan demek mecaz oluyor. Neden? Çünkü aslan kelimesi ilk önce hangi şey için konuldu? Yırtıcı hayvan için konuldu. İkinci kim için konuldu? Güçlü cesaretli insan için konuldu. Doğru mu? O zaman yırtıcı hayvan hakkında aslan demen hakikattir. Değil mi? Güçlü insan hakkında aslan demen nedir diyorlar? Mecaz. Türkçe mantıkla size başka bir örnek daha vereyim. Olayı tasavvur edin. Kulak kelimesi belli midir Türkçe'de? Bellidir. Doğru mu? Asma kelimesi de belli midir? Asma. Bir şeyi asma. Bellidir. Peki kulak asmanın lügat anlamı nedir? Bellidir. Kulağı koparsın, Değil mi? Bir yere asarsın. Ama Türkçe'de örfte buna ne anlam yüklenilmiş? Bir şeyi dinli anlamı. Yüklenmiş, doğru mu? İşte diyorlar ki ilk anlamı hakikattir. Kulak asma mecazdır. Yani bugün sen bin tane Türk getir. Bin ne de, de ki bak kulak as bu sözüme kulak as mesela desen. Ne olur bini de ne anlar arkadaşlar? Dinle. Doğru mu? Hiç kimse Türklerden hiç kimse gelip de kulağını keser. Kesip ipe bağlayıp tavanı asmaz mesela. Kimse yapmaz bunu. O ışığı yakalım. Şey. Anladık burayı arkadaşlar. Mecaz o zaman neymiş? İlk konulduğu anlamın dışına çıkıp ikinci konulduğu anlama ne yapmak? Hamletmenin ismi neymiş arkadaşlar? Mecaz. Ömerciğim anladın mı? Anladım. Tamam. Ömer anladıysa, Ömer bizim ölçümüzdü biliyorsunuz. Ömer anladıysa hepimiz <gülüyor> anlamış oluyoruz. Tamam. Evet o zaman meseleye giriyoruz arkadaşlar. Dedi ki mecazı dört husus altında işleyeceğiz. Birinci husus mecazın tarifi. ikinci husus mecazın rükünleri, Üçüncü husus mecaz hakkındaki ikilaflar. Dördüncü husus mecaz ile alakalı çeşitli tembih haftar. Şimdi birinci husus üzerinde duracağız. Neydi birinci husus Samman abi? Mecazın tarifi. Şimdi mecaz hususunda mecazı kabul edenler tarafından birçok söz söylenmiştir kardeşler. Birçok tarif yapılmıştır. Müteahillerden yani son dönem alimlerden Birçok kimse lügat kitaplarında, tefsir kitaplarında özellikle 400. 500. yıllardan sonra müteahillerden birçok kimse lügat kitaplarında, tefsir kitaplarında ve usulül fıkıh kitaplarında mecaz üzerinde konuşmuşlardır. Hemen hemen bütün bu meşhur kitaplarda görürsünüz. Mesela mecazın tarifini edenlerden bir tanesi kimdir? İmam Şevkani meşhur. İrşadül Fuhur adlı eseri var. İmam Şevkani usulü fıkıhda yazmış olduğu meşhur bir kitaptır müteberri kitaptır. Mecazı burada tarif ediyor. Diyor ki: "Mecaz huve'l lafzul musta'malu fi gayri ma wubi'a lehu li'alakati Tarifi budur mecazın diyor. İmam Şevka'nın ırşad-ı fuhule. Manası şu: Bir alaka nedeniyle, bakın bir alaka nedeniyle asli, yani asliden kastımız ilk anlam, tamam? Bir alaka nedeniyle asli yani ilk anlamının dışında kullanılan ve beraberinde bunu gerektiren bir karinenin bulunduğu lafızdır. Bunu açacağım ne demek? Bir daha okuyorum. Bir alaka nedeniyle ilk anlamının veya asli anlamının dışında kullanılan ve beraberinde bunu gerektiren bir karinenin bulunduğu lafızdır. Son kez okuyorum cümleyi biraz içine açarak. Bir alaka nedeniyle, yani bir alaka var ortada. Bir alaka nedeniyle, asli, asliyle kastımız ilk. Bir alaka nedeniyle ilk anlamının dışında kullanılan, yani ilk anlamında kullanım, kullanmıyorsun. Hani örnek verdi ki ikinci anlamının dışında kullanıyorsun ve beraberinde ilk anlamı değil de ikinci anlamda kullanmayı gerektiren ortada bir sebep. Karine var, karineden kastımız da sebep beraberinde bunu gerektiren, yani ilk anlamı değil de ikinci anlamı kullanmayı seniz mecbur bırakan bir karinenin bulunduğu lafızdır mecaz. Anladık? Kim anlamadı? Kim anlamadı? Tamam herkes anlamış. Yine tarifi hakkında diyor ki mesela tarifi hakkında şunu da söylüyor hakikat, hakikat anlamının zıttıdır denmiştir diyor. Hakikat anlamının zıttı şey. Evet. Yani mesela ne gibi? İşte aslan yırtıcı hayvanın nedir? İsmidir. Evet. Değil mi? Ama güçlü insanın ikinci ikinci manada ismidir. İlk konulduğu değil. O yüzden bu hakikatin zıttı olmuş oluyor. Değil mi? Sen güçlü adamı aslan dediğin zaman hakikatin zıttında bir şey söylüyorsun. Yani hakikatten farklı bir şey söylüyorsun. Halbuki o işte pençesi olan değil mi? Azı olan böyle bir ne? Değil mi yani? yırtıcı hayvan değil diyorlar. Tamam. Şimdi İbni Teymiye Rahimullah da Mecmul Feteva'nın yedinci cildinde bu Türkçe'ye çevrildi zaten. Biliyorsunuz Feteva'nın dokuz cilde mi kadar çevrildi? Dokuz cilde kadar çevrildi. İbni Teymiye Rahimullah da Mecmul Feteva'nın yedinci cildinde mecazın tarifi hakkında diyor ki lafzı hakikat ve mecaz olarak taksim edenler şöyle demişlerdir diyor. Lafzı hakikat ve mecaz olarak taksim edenler şöyle demişlerdir. Mecaz'ın tarifi hakkında. Mecaz, ne demişlerdir Mecaz? İlk konulduğu anlamın dışında kullanılan lafızdır demişlerdir. Mecaz'ın tarifi için. Bunun Arapçası şöyle اَلَّفْسُ الْمُسْتَعْمَلُ ف۪ي gayri مَا غُضِي عَلَهُ İlk anlamının ne? Dışında kullanılan lafızdır. Mesela diyor, i̇bn Teymiye devam ediyor, diyor ki Mesela el-esed. Esed neydi? Asla. Mesela el-esed aslan lafzının güçlü, cesaretli bir kişi hakkında kullanılması gibi. Bu yapılan tarif, lafzın önce bir anlam için konulduğunu, değil mi mecazın tarifi, yaptıkları bu tarif? Lafzın önce bir anlam için konulduğunu, daha sonra da bazen ilk konulduğu anlama, bazen de ikinci konulduğu anlamın dışında olduğunu ne yapıyorlar? Belirtmiş oluyorlar. Yani lafız önce bir anlama delalet etsin diye konuluyor, doğru mu? Daha sonra aradan yıllar geçiyor, o lafza ikinci bir anlam daha ne yapıyorlar? Yüklüyorlar. Sonra yeri geliyor birinci anlamda kullanıyorlar. Yeri geliyor ikinci anlamda kullanıyorlar. Birinci anlamda kullanıyorlarsa hakikat demişler ona. İkinci anlamda kullanıyorlarsa ne demişler ona? Mecaz demişler. Aslan örneğini de verdiğiniz gibi. Bir zaman geldi diyor Araplar bu hayvana gördüğünüz bu hayvanımız aslan diyelim. Belli bir sürede ne yaptılar? Belli bir süre sonra güçlü cesaretli insana da aslan ismi verdiler. Sonra yeri geldiler. Yeri geldi. Aslandan kasıtları ne oldu? Yırtıcı bildiğimiz hayvan. Yeri geldi cümleye göre ne oldu? Cesaretli ne? Hayvan oldu. Şey cesaretli in insan oldu. İlki hakikat olmuş oldu. ikincisi ne olmuş oldu? Mecaz olmuş oldu diyor Şeyhülislam Ve bu şekilde sözlerine ne yapıyor? Devam ediyor. O zaman bakın. Şimdi meseleyi hık adına çok ince bir detaya değineceğim. Burası çok önemli. Burayı mutlaka yakalamanız lazım. Meselemiz bunun üzerine bina edilecek çünkü. Bütün mecazın bu tarifine baktığımızda arkadaşlar mecazda dört şeyin bulunması gerektiğini görüyoruz. Eğer bu dört şeyden bir tanesi yoksa mecaz ortadan kalkar. Bu mecazı tarif edenlerin bu tariflerinin içerisine baktığımızda tariflerin içerisine baktığımızda dört tane şey görüyoruz. Bu dört şey mutlaka o lafızda olması gerekir ki ona mecaz diyesin. Bunların yaptığı tarife göre. Neymiş arkadaşlar? Birincisi el-vadu'l-evvel. Birinci konuluş. Yani lafzı önce ne yapacaksın? Bir şey ifade etsin diye önce o lafı koyacaksın. Mesela gördüğün yırtıcı hayvana ne demen gibi? Aslan demen gibi. Bu birinci konuluş doğru mu? Aslan kelimesinin ilk konuluşu. Bir, bu birinci konuluş diye bir şey olacak ortada. İki, el vad ot sani. konuluş olacak. İkinci konuluşu neye örnek veririz? Güçlü adama. Güçlü adama, cesaretli adama. Ne? İkinci konuluş. Ortada ikinci konuluş diye bir şey de olacak. Üç, ortada bir karine olacak. Yani ne yapacaksın? Birinci konuluşu aslan için birinci konuluş neydi? Yırtıcı hayvan. Birinci konuluşa engel olan bir karine olacak. Mecaz, mecaza hamletmen için. Anladık? Elinde bir karine olacak, bir delil olacak, bir sebep olacak ki sen aslan deyip de yırtıcı hayvan değil de güçlü hayvanı kastetmen için elinde bir karine delil olacak. Tamam. Dört, ilk konuluşla ikinci konuluş an arasında bir alaka bulunacak. Anladık mı? Mesela aslanla güçlü insanın arasındaki alaka nedir? İkisinin de cesaretli olması, ikisinin de cengaver olması gibi bir alaka olacak. Anladık mı arkadaşlar? İşte bu dört taneden herhangi bir tanesi bulunmazsa mecaz ortadan kalkar. Bak bunu yakalarsanız mecazın bidat bir şey olduğunu ileride anlayacaksınız. Tamam? Biraz ileride anlayacaksınız. Tamam o zaman mecaz arkadaşlar bir şeyin mecaz olması için bu mecazı tarif edenlerin icmasıyla. Bir, ilk önce bir lafız birinci anlam için konulacak. Sonra ikinci anlam için konulacak. Sonra ilk anlamı değil de ikinci anlamı almaya bir sebep olacak. Bir karini olacak. Dört, ilk anlamla ikinci anlam arasında bir alaka olacak. Yani mesela domates deyip de ee, klima kastedemezsin ya, yani. Arasında bir alaka olacak. Anlatabiliyor muyum? Domates deyip kırmızı olmayı kalacak. Domates deyip kırmızı olmayı kastedebilirsin. Çok güzel. Bak adama diyorsun ki Lan domates gibi oldun mesela. Anlatabiliyor musun? bir mevzuda sıkıştırdım mesela bir şeyler söyledin. Öğretmen dedi ki bak kopya çektim falan. Arkadaşlar bak domates gibi oldu. Bunun gibi anladın mı? Arada bir alaka olacak. Anlatayım. Ya şu klimaya bak domatese benziyor. Olmaz yani. Bu klima bak domates oldu diyemezsin mesela. Aslan gibi sol diyebilir miyiz hocam? O kadar, ben harcım, o kadar derine dalma ya. Çok ilmi oluyor bak. <gülüyor> Hayır ben anlamak için pekiştirmek için soruyorum. Nasıl? Aslan gibi neydi? Solucana bak. Aslan gibi neydi? <gülüyor> solucan aslan gibi neydi? Örfünde diyorsa edersin ya. Şimdi solucan biliyorsun. Her şekilde giriyorum. Bir bakıyorsun böyle. Aslana benzemiştir. Oldu. <gülüyor> tamam. Karineden. Şimdi arkadaşlar bunun içerisini açacağım. Bak dört husus var dedik. Doğru mu? Evet. Dört husus var. Mecazın bulunması için. Bunun içerisini açalım şimdi. Karineden Murat nedir? Karineden kastımız nedir? Lafsı İlk konulduğu anlamda kullanmaya engel olan sebep demektir karine. Anladık mı? Lafsız, ilk konulduğu anlama he? anlamda kullanmaya engel olan bir karine demektir. Bir sebep demektir karine. Mesela ne gibi arkadaşlar? Mesela desen ki aslan kelimesinin ilk konulduğu anlam neydi bunlara göre, mecazcılara göre? Yırtıcı hayvan. İkinci konulduğu anlam? Cesur güçlü. Cesur güçlü. Doğru mu? Evet. Güzel. Peki ben desem ki atın üzerinde cihada giden bir adam gördüm. Kılıcını çekmiş kafirlere saldırıyor. Buradan ikinci ilk anlam olan yırtıcı hayvana hamledebilir misin? Edemez. Neden? İlk anlam olan yırtıcı hayvana hamletmeni engel olan elinde karineler var. Ne? Bir kere aslan atabilmez. Kılıcını çekmez. Kafirlere saldırmaz. Doğru mu? Heh, elinde bir karine olacak. İlk anlama Götürmeni engel olan bir karine olacak. Karineden kastımız bu. Anladık Anladık mı arkadaşlar? Ömer anlamadı. Tamam Ömer, Ömer için bir daha anlatacağım. Şimdi Ömerciğim. Aslan kelimesi bu mecalcilara göre ilk konulduğu anlam ne kardeş? Yırtıcı hayvan. Doğru mu? İkinci konulduğu anlam ne? Cesur. Cesur, cesur insan. Cesaretli, güçlü, cengaver bir insana da aslan diyorlar. Doğru mu? Diyorlar ki sen sen bunu ikinci anlama hamletmek için elinde bir delil olması lazım. Mesela ben diyelim ki aslan deyip sustum Ömerciğim. Ben bundan mecaz kastedebilir miyim? Kendi içinde dünyamda kastedebilirim kendi dünyamda değil mi? Ama karşı taraf bunu mecaz olarak anlar mı? Anladım. Anladım. Anladım. Bu cümle içinde kuramadım. Ne olması lazım? Mecaz olması için, mecaza bunu hamletmem için cümlede ne? Elimde bir karine bir delil olacak. Mesela o delil şöyle olabilir. Diyorsun ki cümlede kullanıyorsun aslan kelimesini. Diyorsun ki atın üzerinde bir aslan gördüm. Kılıcını çekmiş kafirlere saldırıyor. Önüne gelen kaf kafiri katletti. Şimdi bu cümle içerisinde senin el el için elinde bir sürü karine var ki sen bu aslan kelimesinden yırtıcı hayvanı kastedemezsin. Birçok karine var ki sen bunun ikinci aslanın ikinci anlamını yani güçlü Adam anlamını aldığına bir sürü karine var cümlede, kullandığın cümlede. Ne karine? Birincisi, <gülüyor> ata <atabilmiştir> diyorsun, Asla. <aslattır. gülüyor> hasta atabilmez ata Doğru mu? Kılıcını, Kılıcını çekmez. Anladık? İşte düş, düşmana saldırıp önüne geleni kılıçla katletmez. Böyle bir şey yok zaten hastanın. Mantığı yok. Anladık? Bu cümledeki karine ne oluyor arkadaşlar? Cezunu... <gülüyor> <gülüyor> İkinci, yani mecası mecaza hamletmen de elinde bir delil oluyor. Diyorlar ki o yüzden karine bulunacak. Tamam. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Bu dört susuz saysın birisi. Birincisi, evet Ammar abi. Birinci konuluş olacak. Evet, birincisi yani ilk olmuş olacak. Yani koyma evet. anlamında birinci konuluş olacak. Evet. İkinci konuluş olacak. Evet. Bu da cesur güçlü, aslanın cesur güçlü olması anlamında. Evet. Ee, üçüncü bulunması gereken husus ortada bir karine olacak. Evet. Dördüncü husus size ilk konuluş ile ikinci konuluş arasında ilişki olacak. İlişki olacak, alaka olacak. Peki bu alakayı açalım şimdi. Dedik ki ilk konulan anlam ile ikinci konulan anlam arasında bir alakanın olması lazım mecazcılara göre. Neymiş alaka? Mesela diyelim ki aslan kelimesi hem yırtıcı hayvan için kullanılıyor hem de güçlü insan için kullanılıyor. Peki yırtıcı hayvan ile güçlü insan arasında bir alaka var mı? Var. İkisi de mesela cesaretle aralarında bir ne var? Bağlantı var. İşte böyle bir alakanın olması lazım diyorlar mecaz için. Şarttır mecazın var olduğunu ortaya koymak için. Bu şarttır diyorlar. Mecazcıların kendileri diyor bunu. Anladık? Mesela ee, ne gibi diyorsun ki demin örnek verdim. Diyorsun ki ra'aytu eseden ala ferasin şahiran seyfehu. Şöyle bir misalle anlatıyoruz. Şayet bir kimse derse ki at üzerinde kılıcını çekmiş, kılıcını kuşanmış bir aslan gördüm. Bu cümlede geçen el-eset lafzı yani aslan anlamını ifade eden el-eset lafzı ilk konulduğu anlam olarak neye itlak edilir? Ne hakkında kullanılır? Avcı olan, avcı bir hayvan he? hakkında kullanılır, ıtlak edilir. İkinci konulduğu anlam itibariyle ise cesaretli olan kişiye itlak edilir. Cesaretli olan kişi hakkında kullanılır. Aralarındaki alaka ise bak dört tane husus zikrettik ya. Birinci husus, birinci husus neydi? İlk konuluş. İlk konuşu anlattık şimdi. Değil mi? İkinci konuluş. Onu da anlattık. Devam ediyoruz. Aralarındaki alaka ise her ikisinin de cesaretli ve güçlü oluşudur. Doğru mu? Bu cümlede yer alan el-esed kelimesini ilk konulduğu anlam olan avcı hayvana hamletmek ise mümkün değildir. Doğru mu? Atın üzerinde olup kılıcını çekmiş olması karayinesi bizi ikinci konulduğu anlam olan cesaretli adam anlamında kullanmaya sevk etmiştir. Doğru, Doğru mu? Evet. Atın üzerinde olup kılıcını çekme karayinesi bizi Doğru. ikinci anlam olan cesaretli adama götürmeye itmiştir bu karayini. Sevk etmiştir. İşte mecazı kabul edenlerin indinde mecaz budur arkadaşlar. Anladık. Mesela çok basit bir örnek isim sıfatlardan verebiliriz. Bunu bir daha vereceğim. Ama şimdi hemen vereyim anlayın diye. Bir daha vereceğim ileride bunu. Mesela diyorlar ki yet kelimesi arkadaşlar. Ne demek yet kelimesi? El. Peki yet kelimesinin kudret manası var mıdır Arap dilinde arkadaşlar? Vardır. Arap dilinde indiğinde yet kelimesinin kudret manası vardır. Evet. Bu adamın eli çok uzundur diyorsun. Yani güçlü kuvvetli. Türkçede de kullanıyorsun bunu. Eli çok uzun. Yani ne? Ortama adamın genişliği mi? Bir sürü yetkileri var vesaire. Doğru mu? Hatta eee Buhar'da hadis var. Adam birisi geliyor diyor ki Bekir'in benim üzerimde eli var. Yani ne? Nimeti var vesaire. Yani Arap dilinde devletinde bu kullanılır. Ha şimdi siz e, e, belki şimdi kalben sıkıldınız değil mi? Aha işte ayva yedik tabir sayısı. ne oldu? İşte muhalifler geldi. Şimdi bize Diyecek ki yedin anlamı var kudret. E siz de kabul ediyorsunuz. O zaman nihayette ele alıyorsunuz da kudreti almıyorsunuz. Bunlar hepsi usulen red, reddedilmeye çok müsaittir. Basittir bunlar. Konumuz bu değil. Ama biz şimdi anlayın diye örnek veriyoruz. Ki buna dersin sonunda biraz değineceğiz zaten. Şimdi şurayı anlayın. Yet kelimesi ne ifade eder? Mesela yedullahi fevka Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Doğru mu? Veya halaktubiyede yediyor şeytan. İki elimle yarattığıma secde etmekten değil mi? Alıkoyan meneden seni nedir? Yet kelimesi kullanılıyor burada. Yet kelimesinin anlamı nedir arkadaşlar? El. Bu birinci anlamıdır diyorlar. İkinci anlamı ne? Hı? Kudret. kudret. Doğru mu? O zaman yet kelimesinin ilk konulduğu mecazdaki şimdi bu dört rüknü uygulayalım. Neydi? Birinci konulmuş olacak. ikinci konulmuş olacak. Karine olacak ve alakalı olacak. Doğru mu? Şimdi yetle yet kelimesinin kudret veya insan uzvu olan mesela el olduğuyla alakalı bu dört iş, şeyi rüknü işleve sokalım. Bir, yet kelimesinin ilk konulduğu anlamı arayalım. Neymiş? Belli olan bir el. Doğru mu? İkinci konulduğu anlam kudret. E, aralarındaki alaka ne? Mesela kuvvet elle olur. Değil mi? Elle sen daha çok iş yaparsın, bir şeyi daha çok taşırsın. Aralarında alaka var. Doğru mu? Peki karine ne? Sen Allah'ın eli deyip de eli deyip de sıfat olarak el almayıp da ikinci anlam olarak kudreti almana Karine ney diye sorduğunda muaddileye diyorlar ki teşbih karinedir. Teşbih delildir. Yani sen Allah'ın eli var dersen mahlukatın eline benzetirsin. Bu da delildir ki sen ikinci anlamda almak zorundasın. Dört rüknü böyle işleve sokuyorlar. Anladık mı kardeşler? Medez hakkında. Şimdi bunlara ne diye vereceğiz ileride? Ama şimdi mevzu yakalama adına olay bundan ibaret. Anladınız mı? Son kısmı bir daha tekrarlayayım. Yed olayını. Şimdi arkadaşlar meca bir şeyde mecaz bulunması için dört şart lazım. Doğru mu? Bir Kelimenin ilk konulduğu anlam olacak. İki, kelimenin ikinci konulduğu anlam olacak. Üç, birinci konulduğu anlam ile ikinci konulduğu anlam arasında bir alaka olacak. Dört, ilk konulduğu anlama almaya engel olan elinde bir delil bir karine bulunacak. Doğru mu? Şimdi bunlara sorduğunda siz Allah'ın yedine yani kudretine, şey pardon yedine yani eline neden kudret diyorsunuz? Diyorlar ki sebebi şu. Yet kelimesinin iki anlamı var. Birinci anlamı, gerçek anlamı nedir diyorlar? El, bildiğimiz el. İkinci anlamı nedir diyorlar? Kuvvet. Peki kuvvet ile el arasında ne gibi bir alaka var? Kuvvet de nedir? Elle daha çok gündeme gelir doğru mu? Peki birinci anlam olan el değil de ikinci anlamı olan kudreti almana sevk eden nedir seni dediğimizde onlara diyorlar ki teşbih karinesidir diyorlar. Elimizde bir var, o da teşbih. Yani sen Allah'ın eli vardır desen mahlukatın da eli var. O zaman Allah'ı mahlukata benzetmiş olursun, küfre girmiş olursun diyorlar. Anladık mı? O yüzden bugün Allah'ın yedine el değil de kudret diyenler bunu mecaz babından ele alıyorlar. Onlar da kabul ediyorlar yet kelimesinin ilk anlamı mecaz değildir. Şey kudret değildir. İlk anlamı bildiğimiz insan elidir diyorlar. Onlar da kabul ediyorlar şunu kabul ediyorlar yani. Yet kelimesini ilk önce Araplar kudret için koymamıştır. İkinci anlam olarak kudret için koymuştur tamam. Ama bakın bunların binaları çökecek başlarına. Özellikle bu söylemleriyle iyice kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Biz şimdi bunları anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar dersin en başında dedik ki 4 husus üzerinden ders anlatacağız. Birinci husus neydi? Mecaz'ın tarifi. İkinci husus mecaz'ın rükünleri. Üçüncü husus mecaz hakkındaki ihtilaflar. Dördüncü husus. Mecaz ile alakalı çeşitli tembihatlar. Bu dört husustan hangisini anlattık? Birinci husus olan mecazın tarifini anlattık. İçeriğini tavsilatlı bir şekilde açıkladık. Anladık arkadaşlar burayı? Şimdi ikinci hususa geçiyoruz. Evet tevfik Allah'tan diyoruz ki 2. Mecazın rükünleri. Erkanul mecaz dediğimiz mecazın rükünleri. Az önce anlattıklarımı anlatacağım bir daha. Tamam Saydığınız dört şey mecazın rükünlerinden sayılır mı? Evet. O yüzden dedim ya az önce anlattığım şeyi anlatacağım. Tamam. Ben anlamanız için, mevzuyu anlamanız için mecburdum başta anlatmaya. Hani bir altyapı olsa direkt mevzuya girersin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mecazı kabul edenlerin indinde, ikinci husus dedik ne? erkan mecaz, mecazın rükünleri. Şimdi anlatıyorum. Mecazı kabul edenlerin indinde mecazın rükünleri dörttür. Yani dört şey mecazın olmazsa olmazıdır. Bir, el vad evvel ilk konuluş. Az önce hep anlattığım şeyleri anlatıyorum. İki, el vad ul ikinci konuluş. 3- Bizi ilk konulduğu anlamda almaya men eden, engel olan, yani ikinci konulduğu anlama zorunlu kılan ne? Karinenin bulunması. Bunu tekrar okuyorum. 3- Bizi ilk konulduğu anlamda almaya men eden, bilakis ikinci konulduğu anlamda almaya zorlayan karinenin bulunması. Şimdi arkadaşlar... Atın üstünde aslan gördüm. Kılıcını çekmiş. İlk konulduğu anlamı almayıp da... ikinci konulduğu anlam... Neydi o? Güçlü insan. Anlama zorlayan karine nedir burada? Kılıcını çekmiş olması. Anladık? Evet. Üçüncü rükün. Dördüncü rükünde ne? Aralarında bir alakanın bulunması. İşte mecazcıların indinde mecaz için... Bu dört rükün... Bulunması gerekir kardeşler. Karineye gelince... Şimdi... Mecazcıların sözlerinden delil getirelim. Bu dört şeyin mecazın olmazsa olmaz olduğuna dair mecazcıların indinden sözler getirelim ki onların silahlarıyla onları vuracağız ileriden. Yani biz onları bunları kendi kafamızdan nispet etmiyoruz. Bunların kendileri bu dört rüknün olması gerektiğini söylüyorlar. Anladık mı? Şimdi onların sözlerinden delil getirelim. Birincisi. Er-Razi tefsirinde. Bakın. fahreddin Razi tefsirinde. Karine. Şimdi önce bu, bu dört tane rükün vardı ya. Neydi? birinci konulmuş, ikinci konmuş alaka ve ne alaka ve karine bunlardan dördüncüsü olan karine tamam bunu kim söylemiş mesela bir Fakraddin Razi tefsirinde ezzerkeşi el Bahru'l Muhitte ve İbnü Vezir tercihu asali e, bil Kur'an'da Mecaz olması için bir karinenin olması gerektiği hususunda icma'yı belirtmişlerdir. Bak vardır dememişler ha icma'yı belirtmişlerdir. Bir şeyde mecaz olması için o mecaza seni götürecek bir geçerli bir karinenin olması gerekir. Bakın dikkat edin ha sözlerimden geçerli bir karinenin olması gerekir. O yüzden bugün ele kudret diyenler geçerli bir karine olarak neyi öne sürmüşlerdi? Teşbih. Teşbih. Yani benzetme olur diyorlar. Peki Allah'ın eliyle mahlukatın eli, ikisine de el nispet ettiğin zaman bu benzerliği gerektirir mi? Evet. Gerektirmez. O yüzden bak onlar kendi kazdıkları çukura düşecekler birazdan. Anladık mı ince noktayı? Evet. Çünkü biz onlara soracağız. Size göre e, ikinci konulduğu anlama hamletmek için elinde geçerli bir kaline olacak değil mi? Ama sizin getirdiğiniz teşbih olayı geçerli bir kaline değil ki. Allah'ın da ilmi var, kulların da ilmi var. Allah'ın ilmiyle kulların ilmi aynı mı? Allah da duyuyor, kullar da duyuyor. Aynı mı? Allah da görüyor, kullar da görüyor. Aynı mı? O zaman bu karine düşüyorsa bunlara göre icma en mecaz düşüyor zaten. Bitmiş oluyor adamlar. Anladık mı ince noktayı arkadaşlar? Evet. Bakın bu çok ince bir detaydır. Benzerlik, Anladık? benzerlik, ha, O yüzden ay eyvah biz şimdi yandık. Madem ki yet kelimesinin kudret anlamı da var. Anlatabiliyor muyum? O zaman biz şimdi bize derlerse ki bak yet kelimesi Arap dilinde iki manaya geliyor. Birinci anlamı işte uzuvdur. ikinci anlamı işte kudrettir. Siz niye ikinci anlamı dilde birinci anlamı alıyorsunuz diye yaklaşırlarsa biz yanlık, ne yapacağız? Böyle bir şey yok. Anladık? Bilakis onlar zor duruma Tabi. Anladık mı kardeşler? Bakın çok ince bir nokta. Karine olması gerekir. Geçerli bir delil mecazcıların indinde diyorum ha. Bakın mecazcıların kendi indinde icmaen Mecazı hamletmek için yani o lafı ikinci olan anlamını hamletmek için elinde geçerli bir sebebin olması lazım. Geçerli bir sebep olmadığı müddetçe ilk anlamı almak zorundasın diyorlar mecazcılar. O yüzden biz bugün mecazı kabul etsek bile Anlatabiliyor muyum? Bugün biz mecazı kabul etsek bile herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. O yüzden ehli sünnet alimlerinin mütahhirlerinin bir kısmı mecaz var demiştir. Birazdan görüşleri zikredeceğiz tek tek. Hangi alim mecaz hakkında ne demiş zikredeceğiz. O yüzden müteahhir alimlerin bir kısmı selefi alimlerin bir kısmı mecazi kabul etmekle birlikte hiç bu bapta sorun görmemişlerdir. Sorun da yok zaten bilakis, onlar sorunla karşılaşıyorlar. Çünkü onların aralarında icma ettiği bir husus, sen mecazi alman için yani ilk lafsın ilk konulduğu anlam değil de ikinci konulduğu anlamı alman için elinde geçerli bir kararının olması gerekir. Bu onların indinde icma ile gereklidir. Fakr edine raziye baktığımızda tefsirinde, ezzerkeş el bahrul muhitte ibnun vezir tercihu esali bil Kur'an'da Mecaz olması için bir karinenin olması gerektiği hususunda icma'yı belirtmişlerdir. Bu icma'yı İbnu Teimiye de bakın arkadaşlar, İbnu Teimiye rahimullah da Mecmül Fetavanın altıncı cildinde zikretmiştir. E, mecazı kabul edenlerin indinde bu icmadır demiştir. Yani onların indinde. Tabi tabi. Mecaz olması için bunların indinde bu ne, nedir? İcmadır. Hatta hatta akıl ehlinin icmasını belirtmiştir İbn Teymiyye. Akıl ehlinin icmasıyla bunların arasında bu böyledir. Bir karine olması lazım senin ikinci anlamı alman için. Demiştir ki İbn Teymiye, "Akıl ehlinin icmasıyla delil yani karine bulunmadıkça mecaza hamletmek caiz değildir." Yani senin elinde bir karine bulunmadığı müddetçe senin bunu mecaza hamletmen nedir arkadaşlar? Caiz değildir şeklinde İbn Teymiyye akıl ehlinin icmasını zikretmiştir. Şimdi alakaya gelince, şimdi Karineden bahsetti. Kimler karine hakkında ne diyor? Doğru mu? Alakaya gelince, alakanın bulunmasına gelince, yine Ezzerkeşi el Bahrul Muhitte ilk konmuş ile ikinci konmuş arasında alakanın bulunmasının, alakanın bulunmasının icma ile şart olduğunu zikretmiştir arkadaşlar. Ezzerkeşi de el Bahrul Muhitte ne yapmıştır arkadaşlar? Ne yapmıştır? İlk konmuş ile ikinci konmuş arasında bir alakanın bulunması gerektiği hususunda ne icmaiz etmiş. Diyor ki eğer ilk konuşla ikinci konmuş arasında bir alaka yoksa orada mecaz giremez devreye. Mecaz diye bir şey olamaz orada. Anladık? Mı? Sakıza sakıza patates demen gibi yani. Anladık? Mı? Bu sebeple bu noktanın çok iyi anlaşılması gerekir. Bu noktanın çok iyi anlaşılması gerekir arkadaşlar. Bu son söylediğim nokta var ya alakanın bulunması gerektiği noktasını çok iyi anla Anlamanız gerekir ki ileride bu mecazları reddiye verirken biraz ileride an, e, mevzuyu çok ince noktadan ne yapmanız? Yakalamanız için. Yani mecaz için bu dört rükün mecazın olmazsa olmazıdır. Bakın bu cümleye dikkat edin. Bu dört rükünden herhangi bir tanesinin düşmesi yani bu dört rükünden herhangi bir tanesinin bulunmaması ortadan kalkması ne yapar? Mecazı ortadan kaldırır bunların indinde de. Bunların icmasıyla. Evet. Şimdi arkadaşlar dersin en başında ne demiştik? Mecazı dört husus üzerinden anlatacağız doğru mu? Birinci husus neydi? Mecazın tarifi. Anlattık mı bunu? Anlattık. İkinci husus neydi? Mecazın rükünleri. Bunu da anlattık mı? Evet. Anlattık. Üçüncü husus ne? Mecaz hakkındaki alimlerin ihtilafları. Görüşleri nelerdir? Şimdi oraya geçiyoruz arkadaşlar. Bak daha şu ana kadar mecazları hiç reddiye vermedik. Onu en son kısma ayırıyoruz. Üçüncü husus, alimlerin mecaz hakkındaki sözleri ve ihtilafları. Alimler mecaz hakkında ihtilaf etmişlerdir. Birinci görüş, mecaz, birinci görüş şöyledir arkadaşlar. Hocam pardon, bu mecaz hakkında ihtilaf edenler mecazı kabul edenler mi? Hayır, hayır. Kend, mecazı kabul edenler değil. Mecaz var mıdır, yok mudur, varsa nasıl vardır? Bütün bu görüşler. Evet. Tamam, kim ne demiş? Evet, hepsi. Alimler mecazın varlığı veya yokluğu hususunda ne yapmışlardır? İhtilaf etmişlerdir. Birinci görüş şöyledir. Mecaz hem lugatta, Arap dili edebiyatında yani, hem de Kur'an'da hem de sünnette vardır, bulunmaktadır. Birinci görüş bu. Mecaz hem Kur'an'da mecaz vardır, hem sünnette mecaz vardır, hem de Arap dilinde mecaz vardır. Birinci görüş böyle. Mütaakillerden, yani son dönemlerden, ilk dönem değil, ilk dönem selefi değil, mütaakillerden, bunların içinde selef ve selef olmayanları var. Mütaakillerden bir grup ilim ehli bu görüştedir. Neymiş o görüş? Hem Kur'an'da hem sünnette hem de ne? Arap dili edebiyatında ne var? Mecaz vardır. Hatta bazıları bunu cumhura nispet etmişlerdir. Bazı müteahiller bu görüşü ne? Cumhur ulema yani ulemanın çoğunluğuna ne yapmışlardır? Nispet etmişlerdir. Bu görüşü el-amudi el-ihkamında, ihkam kitabında. Bak kendisi eşaridir ve İhkam kitabı muteber bir kitaptır ve ehl-i sünnet alimlerdir. O kitaptan faydalanmıştır. Usul fıkıhla alakalıdır. Bu görüşü el-amudi el, -amudi el -ihkam kitabında Yine ez-zamakşeri el el-keşşafında, zamakşeri muteziledir biliyorsunuz. Keşşafı kendi tefsiridir. Değil mi? Mutezilenin en muteber tefsirlerindendir. Ve yine yine yine zamakşeri esasul da, belagat hakkında yazdığı dev eserdir. Bu eserlerinde, yine el-razi tefsirinde bu görüşü benimsemişlerdir. Bu görüşü benimsemişlerdir. Kimmiş bunlar? Hızlıca bir daha sayıyorum. Birincisi el-amudi bunu ihkamda. Ezzamakşer'i Keşşaf adlı eserinde ve Esasul Belag adlı eserinde. Er-Razi tefsirinde bu görüşü benimsemişlerdir. Hatta İbn-i bakın i̇bn Necar Neccar Hanbelidir arkadaşlar biliyor musunuz? Hanbelilerin müteahkillerindendir. Ve onun bende e, usul fıkıhı var. Hem de en güzel tahkiki haliyle var. 4 kalın cilttir. Yaklaşık her biri 800'er sayfa. 4 kalın ciltten oluşan fıkı usulüdür. Dev kitaptır. Yani 8 kere 4 ne yapıyor? 32. Yani 3200 sayfa. Kaynak bir kitaptır. Ee, İbn-i da Şarhul kevkepte Aslında Şarhul Kevkep derken Şarhul Kevkeb'ül Münir'dir kitabın tamamı. Bu görüşü cumhura nispet etmiştir. Mecaz vardır diye. Cumhura nispet etmiştir. Yine bu görüşü e, ve hatta İmam Ahmed'in eshabının bir çoğuna nispet etmiştir biliyor musunuz? Bakın çok ilginç. İbn-i Neccar kendisi Hanbelidir. Ve bu görüşü i̇mam Ahmed'in Ahmet'in eshabının bir çoğuna nispet etmiştir. Yine Es-Sem'ani El-Kavati' kitabında hem bu görüşü tercih etmiştir. Hem kendisi bu görüşü, Es-Sem'ani'nin kendisi El-Kavati' kitabında hem bu görüşü tercih etmiştir. Hem de bu görüşü cumhura nispet etmiştir. Yine bu görüşü i̇mam Şevkani i̇rşad Fuhulda cumhura nispet etmiştir arkadaşlar. Evet. Anladık. Sen şimdi Ammar abi Şefkani'ye şaşırdı ama birazdan var ya Şefkani öyle sözlerini duyacaksın ki daha çok şaşıracaksın. Mecazı reddedenlere nasıl şiddetli yaklaşıyor göreceksin bak inşallah. Bu görüşü anladık. İlk görüş buymuş. Bir sürü alim ve kitaplar ne yaptık? Zikrettik. Neymiş? Hem Kur'an'da mecaz var hem sünnette mecaz var hem de Arap dili edebiyatında mecaz var. Bu birinci görüş. İkinci görüşümüz şöyledir arkadaşlar. Lugatta mecaz vardır. Arap dili edebiyatında mecaz vardır. Ancak Kur'an'da mecaz yoktur. Bu ikinci görüş. Tamam. Arap dili edebiyatında mecaz vardır. Ama Kur'an'da mecaz yoktur. Böyle diyorlar. Kur'an'da mecaz yoktur. Şimdi bunlar daha çok kenem ehli olduğu için bunu, bunu gündeme almıyorlar. Ayıp sünnet ismini. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o çok şey değil yani. İkinci görüş şöyledir. Lugat'te mecaz vardır. Ancak Kur'an'da yoktur. Bu grup bu, bu ise bir grup ilim ehlinin görüşüdür arkadaşlar. Bir grup ilim ehlinin görüşü böyledir. Mesela bunu İmam Şevkani İrşadül Fuhul'da bu görüş için diyor ki Kur'an'da mecazın olmadığı zahirlerden rivayet edilmiştir. Bakın Kur'an'da mecazın olmadığı zahirlerden rivayet edilmiştir. Yani İrşadül Fuhul'da İmam Şevkani bu görüşü kime nispet ediyor arkadaşlar? Zahirlere. Diyor ki zahirlerden rivayet. Kur'an'da an, Kur mecazın olmadığı zahirlerden rivayet edilmiştir. Hatta sonunda diyor ki bu insafa sığmayan aklın ve anlayışın kabul edemeyeceği meselelerin ilki değildir tipinde şeyler söylüyor. Yani diyor ki zahirlerden zaten o kadar safsata batıl şeyler gelmiştir ki diyor İmam Şefkani. O yüzden bunu onlardan duymak çok garip değildir. Yani bu onların ilk safsatası değildir. Çok duyduk onların safsatasını bu da onların arasında bir safsatadır. Çok garip gelmesin diyor. Garip karşılamayın diyor. Çünkü İmam-ı tarihte mecazın var olduğunu savunan, en çok savunan insanlar arasında, en şiddetli yaklaşan insanlar arasında yer almaktadır arkadaşlar. Anladık? O yüzden Kur'an'da mecaz yoktur diyen bu zahirlere çok ne yapmıştır? Şiddetli yaklaşmıştır. Yine bu görüşü arkadaşlar, bu ikinci görüşü İbn-i Teymiye Ebul Hasan El Harazi Ebu Abdullah İbn Hamit, Ebu'l Fadl et-Taymi, İbnü Ebi el-Hasan et-Taymi gibi bazı Hanbelilere ve yine Muhammed İbni Huveiz, Muhammed İbni Huveiz Mindat ve diğer bazı Malikilere ve Davud İbn Ali ve oğlu Ebubekr e ve Münzir İbn Said el-Belluti'ye nispet etmiştir. İbn Taymi bu görüş Hatta bu konuda El-Belluti'nin bir eser tasnif ettiğini, mecaz hakkında el bir eser tarifi, tasnif ettiğini yani bir kitap yazdığını belirtmiştir İbn-i ne, ne diyorlarmış bunlar? dilinde mecaz var ama Kur'an'da mecaz yok. Kim bunlar? Hızlıca bir daha söyleyeyim. Ebu Hasan el-Harazi, Ebu Abdullah ibn-i Hamid, Ebu'l-Fadl et-Teymi, İbni Ebi el-Hasan et-Teymi gibi bazı Hanbeliler. Başka? Muhammed İbni Hubeys, Hüveyz, Mindat ve diğer bazı malikiler ve Davud İbni Ali ve oğlu Ebu Bekir ve Münzir İbni Sa'id e, Sa El Belluti gibi kişilere ne yapmıştır İbni Teymiye bu görüşü nispet etmiştir. Hatta bu konuda ne demiştir en son? El Belluti bu konu hakkında özel bir kitap yazmıştır demiştir. Bu da ikinci görüş arkadaşlar. Üçüncü ve son görüş. Daha farklı görüşler de var biz en böyle meşhurlarını. 3. görüşte ne lugatta ne Arap dilinde ne Kur'an'da ne de sünnette mecaz yoktur. Ne Arap dilinde ne Kur'an'da ne de sünnette mecaz yoktur. İbnü'l-Teymiye ve İbn Kayyim'in görüşü Ebu İshak e, İbni Teymiye ve İbni Kayyım'ın görüşü budur. Bu görüşü Ebu İshak, pardon İbni Teymiye ve İbni Kayyım bu görüşü Ebu İshak el-İsfirayini. El-İsfirayini'ye ne yapmıştır? Nispet yok. El-İsfirayini'ye nispet etmişlerdir. Ne yapmış, bu üçüncü görüş neymiş? İbni Teymiye ve İbni Kayyım bu görüşü kime nispet etmişler? Ebu İshak el-İsfirayini. İmam Şevkani de aynı şekilde İrşadül Fuhul'de olduğu üzere bu görüşü Ebu İshak el İsfirayi niye ne yapmıştır arkadaşlar? Nispet edenler arasındadır İmam Şevkani de. Hatta İmam Şevkani bu e, kendisi e, Şafi alimlerindendir Ammar abi. E, kendisinin tasnifleri var bazı şeyler üzerine ve Arap dili edebiyatında söz söylemiş kişiler arasındadır İbnü Teymieden tabi çok öncedir. Hatta İmam Şevkani sonra bunu Ebu İshak el-İsfirayini'ye bakın şimdi İmam Şevkani'nin şiddeti geliyor. Ebu İshak el-İsfirayini'ye bunu nispet edenler, ettikten sonra diyor ki Hatta İmam Şevkani bunu Ebu İshak, e, İshak el-İsfirayini'nin bu görüşünü çirkin görerek şöyle diyor. Ebu İshak şöyle diyor İmam Şevkani. Ebu İshak el-İsfirayini bu hususta muhalefet etmiştir mecal hususunda. Bu hususta muhalefet etmesi Arap diline muttali olmadığının en açık göstergesidir diyor. Yani Arap dilini pek bilmediğinin en açık göstergesidir diyor. Sonra devamen diyor ki İmam Şefkani. Ebu Ali El Farisi, bu da Arap dilinde meşhurdur. Ebu Ali El Farisi'nin de böyle söylediği söyleniyor diyor İmam Şefkani. Ancak ben Ebu Ali gibi birisinin, yani onun gibi alim birisinin öyle kast ediyor. Ben Ebu Ali gibi birisinin böyle söyleyeceğini zannetmiyorum diyor. Çünkü kendisi böyle açık bir hususun kendisine gizli kalmayacağı bir Arap dili lugatı imamıdır diyor. Şeklinde devam ediyor. Yani bu o kadar açık bir görüştür ki bunun gibi bir imama böyle bir şey geri kalmaz. Hatta İbnü i Teymiye Rahimullah da fetavanın yedinci cildinde bu görüşü Selefe nispet ediyor arkadaşlar. Diyor ki bu üçüncü görüş Selef'in görüşüdür. Neymiş? Ne Arap dilinde ne Kur'an'da. Nedir ne de arkadaşlar ney? Sünnette ne yok? Mecaz, mecaz yok. Diyor ki i̇bn Teymiye bu şekildeki bir taksimat yani bu şekildeki bir ayrım. Nedir o ayrım? Hakikat ve mecaz ayrımı. İlk 3 asırdan sonra ortaya çıkmış bir ıstılahtır. Bunu ne sahabelerden yani mecaz ve hakikat diye bir şeyin olduğu ne sahabelerden ne tabinlerden ne malik yani İmam malik kastediyor ne es-sevri süfyan-ı sevri kastediyor ne el-Evza'i, Ebu Hanife, eş gibi meşhur imamlardan hiçbirisi söylememiştir. Hatta el-Halil, el ve benzerleri gibi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük nahib imamları da bunları söylememişlerdir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük nahib imamları arasında kimler yer alır? El-Esma'i, El-Halili, el ve birkaç kişi daha var. Ferra gibi mesela. Bunların hiçbirisi söylememiştir diyor. Nahi imamları da bu konuda e söylememişlerdir diyor bu saydığı nahi imamları. Sonra diyor ki i̇bn devam ediyor. Diyor ki işte size İmam Şafii. O usulü fıkıhta özel olarak ilk önce söz sarf eden kişiler arasındadır. Hani biliyorsun ilk usul fıkıhı yazan kimdir? Yani küçük ihtilaflar olmuştur ama kimdir? Boşak. İmam Şafii hatta bazı aileler icmazlık ediyor. Tabi rafizler kendi ailelerine nispet ediyorlar da. Ama nedir raci olan? ilk Kimdir? İmam Şafii. İbnü Teymiyye işte diyor ki, işte size İmam Şafii. O usul fıkıhta ilk söz söyleyenlerdir. Neden usul fıkıhtan bahsediyor burada İmam Şafii? Çünkü daha çok mecaz konusu hangi kitaplarda yer alıyor? Usul fıkıh kitaplarında yer almıştır. O yüzden İbnü Teymiyye buraya vurgu yapıyor. Diyor ki işte size İmam Şafii. O usulü'l fıkıhta ilk özel olarak ilk önce söz sarf edenlerdendir. Bu taksimatı yapmamıştır. Yani hakikat ve mecaz taksimatını yapmamıştır. Hakikat ve mecaz lafzını söylememiştir. Yine Muhammed İbnül Hasan kendisinin El Camiul Kebir'de Arapça üzerine olan marif sözleri vardır diyor. Mecaz ve hakikat lafızlarından bahsetmemiştir diyor burada. Bu da Arap alimlerinden. Aynı şekilde sair imamların sözlerinde de mecaz lafzı yoktur diye devam ediyor İbnü'teymiyye. Sonra diyor ki devam ediyor İbnü'teymiyye diyor ki Bazıları İmam Ahmet'ten bu konuda iki görüş olduğunu söylemişlerdir. Yani İmam Ahmet'in bir görüşü mecaz vardır, bir görüşü mecaz yoktur şeklinde iki tane nakil vardır şeklinde söylemişlerdir diyor. Ancak diğer sair imamlara gelince ne onlardan hiçbirisi ne İmam Ahmed'in eshabının ilkleri Kur'an'da mecaz olduğunu söylememişlerdir. Ne Malik, ne Şafi, ne Ebu Hanife hiçbirisi bunu söylememiştir diyor. Lafızların hakikat ve mecaz olarak ikiye taksim edilmesi dördüncü yüzyılda meşhurlaşmıştır ve üçüncü yüzyılın başlarında zuhur etmiştir. Bakın üçüncü yüzyılın başlarında zuhur ediyor ama ne zaman meşhurlaşıyor? Dördüncü yüzyılda yüzyılda meşhurlaşıyor. İkinci yüzyılda olduğunu göremedim diyor İbn-i Teymi. Allahu alem belki sonlarında vardır diyor en fazla ikinci yüzyılın belki olsa olsa sonlarında en fazla vardır ama ben göremedim diyor. Diye sözlerine ne yapıyor? Devam ediyor. İbn-i Kayyım Rahimeullah da diyor ki Nerede diyor? Size hemen şu kısa Savail Kul kısaca anlatayım mı? Belki dernek olarak iştahınız açılır da Para toplayıp kitabı basarsınız. 10 dakika mı var? Tamam. Ee, olsun. E, Savaykul Mursele İbni Teymiye'nin e, şey İbni Kayyım'ın en meşhur kitapları arasındadır. İki kalın ciltten oluşmaktadır. Tahkikli hali. Bendeki e, kitap e, en meşhur tahkiki halidir. Dört cilt arkadaşlar. Sadece mecaz hakkında. Dört cilt. Evet. Ve 50'den fazla delille mecazi reddediyor. 50'den fazla delille mecazi reddediyor. Ve birazdan geleceğiz. Mecaz'ın hakkında neler söylüyor, neler yapıyor vesaire. Şimdi meselenin aslı mecaz aslında isim sıfatlar hepsinden bahsediyor da aslında o isim sıfatlar daha çok mecaz mevzusunu örnek babından veriyor kitabın. Aslında mecazla alakalıdır aslında. E Elkül Mursel'e gönderilmiş yıldırımlar demektir. Buna benzer anlamları var. Yani e, mukariflere yolladığım yıldırımlar, darbeler gibi anlamlar içeriyor kitabın ismi. Ama 4 çilde nasıl basacağız? Değil mi? O da ayrı bir sorun. Evet. Evet. İbn-i diyor ki, nerede diyor arkadaşlar? Es-Savaykul Mursel'de diyor ki, fasıl. Şöyle bir fasıl aç Yani kitaplarda fasıllar olur ya. Fasıl diyor. Üçüncü tağutu, bakın Mecaza ne ismi veriyor? Dikkat edin. <gülüyor> diyor ki, üçüncü tağutu kırma, yani yıkma, yani devirme hakkındadır. Şöyle bir fasıl atıyor. Diyor ki, fasıl. Bu fasıl ne hakkındadır? Üçüncü tağutu yıkma hakkındadır diyor. Mecaza lugatın tağutudur ismini veriyor i̇bn Kayyim. Mütahiller bu lugata pek düşkün yaklaşmışlar ve muattilalar ona sığınmışlardır diyor. Diyor ki mütahir son dönem halimleri pek de düşkün, düşkün olmuşlar bu mecaza. Bak bunlar hep İbn-i sözleri. Pek de düşkünlermiş bu mecaza ve muattilalar da ona sığınmışlardır diyor. Sonra diyor ki devamen İbn-i Kayyım. Şeriat bu taksimle gelmemiştir. Ona delalet de etmemiştir. Ona işaret de etmemiştir. Lugat ehli ise, onla, lugat ehline gelince ise, onlardan hiçbirisi Arap'ın lugatını hakikat ve mecaz şeklinde taksim ettiğini tasrih açık bir şekilde ne yapmamıştır, söylememiştir. Sonra sözü uzun bir şekilde uzatarak İbn Teymiye'nin sözlerine benzer sözler zikrediyor İbn Kāyī. Sonra diyor ki devamen, bakım uzatıyorum, ben de uzatıyorum diyor ki devamen, bu üçüncü yüzyıldan sonra ortaya çıkmış muhdes bir silahtır. Bunun çıkışı mutezile ve cehmiye ve onların yolunu izleyen kelamcılar cihetinden olmuştur. Bu şekilde İbni Kayyım ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Sonra mecazın, sonra bütün bunları söyledikten sonra mecazın reddine dair ve mecazın itimat edilmeyecek bir şey olduğuna dair elliye yakın delille istilal ediyor arkadaşlar. İşte bu üç görüş bu mesele hakkındaki en meşhur görüştür. Neydi birinci görüş? Birincisi Arap dilinde, Kur'an'da ve sünnette ne? Mecaz vardır. vardır. vardır. İkinci görüş, Lugat'ta, Lugat'ta vardır, Kur'an'da yok. Kur Kur yoktur. yoktur. Üçüncü görüş, ne Kur'an'da, ne sünnette, ne de Arap dilinde mecaz yoktur. İbn-i bu selefin görüşüdür diyor ve bunu başta kimler söylemiş? Ebu İshak el-İsfrani gibi vesaire ne? E, be, e, burada belirtiyor. Bu üçüncü görüşü de arkadaşlar bizim vefat eden en büyük halimlerimizden binbasın da hocasıdır kendisi. Hocaları arasında yer alır. Şeyh Hüseyin'in de hatta onun derslerini oturmuştur. Şeyh Hüseyin'in de hocaları arasında yer alır. Kim o? Sorry. Ölen. Bugün çok Şankiti var şu da. Onlarla karıştırmayın. Ölen Şankitiden bahsediyorum. Advar Beyan Tefsirinin sahibi. Hüseyin'in de hocasıdır aynı zamanda. O da bu üçüncü görüşü çok şiddetli desteklemiştir. Demiştir ki Arap dilinde Kur'an'da ve Sünnet'te mecaz yoktur. Hatta bu konuda Mustakil bir eseri vardır. Ben onun eserine baktım. Bende de var. Mustakil bir risale yazmıştır. Mecazın reddine dair. Şahşankıyti'de. En azından onu basarız. Savayıklılmü sereye basamasak ha Ammar abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu görüşlerden hangisinin racı olduğuna geçmeden önce. Şimdi daha tercih edilen görüşü söylemedik. Tamam. Bu görüşlerden hangisinin racı olduğuna geçmeden önce mecaz bahsiyle alakalı olan bir hususu bu meseleyi anlamada yardımcı olacağından burada anlatmamız uygun olacaktır. Diyorum arkadaşlar. Ama kaç dakika varayım? O zaman şuraya kadar gelelim. Mi duralım mı burada? Burada duralım inşallah. Ee, ara verelim. Değil mi? Öyle yapalım. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi sahbihi ecmaîn. min min Menni Allahu kelamudillahi ve ma yudlil fela hadi ya lahu ihdil wallahi ilahe illa Allahu ehdehu la shareeka lehu ve shallallahu ala Muhammadin abdihi sallallahu alayhi ve ala alihi ve sahbihi ve Bugün 2 Mart 2019 Rumartesi, Kurallı Husna Derslerimizin 16. dersi ikinci bölümündeyiz. Yine aynı şekilde kabul ve açısından mecas diye bu dersi bu ee, dersinde ikinci oturumundayız. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. En son ee, nerede kaldık kardeşler? Dedik ki üç görüş zikrettik değil mi? İhtilafları zikrettik. Evet. Dedik ki bu görüşten ee, hangisinin raci olduğuna geçmeden önce mecaz bahsiyle alakalı olan bir hususu yani bir meseleyi anlatmada ee, pardon ee, evet Ondan mı bahsettik? En sonundan bahsettik. Sonra hatta yok en son şeyden bahsettik dedik. Şehşankıyti de bu konu hakkında ne yapmıştır? Evet, evet, evet. Doğru doğru. Şehşankıyti de bir isar yazmıştır. Sonra ne dedik? Bu görüşlerden sonra dedik. Bu üç görüşten sonra yani. Hangisinin raci olduğuna geçmeden önce mecaz bahsiyle alakalı olan bir hususun bu meseleyi anlamada yardımcı olacağından burada anlatmamız uygun olacak bir husus anlatacağız. Ne? Bu bahsi anladım. Şimdi arkadaşlar, bakın bu da daha bakın hala daha reddiyelere, değil mi? Hangi görüşü raci? Daha oraya geçmedik. Bakın, dikkat edin. Neden? Çünkü ön bilgiler veriyoruz ki bir karşılıklı birbirlerine verdikleri reddiyeleri anlayabilirsiniz. Anladık mı kardeşler? Şimdi, önemli bir husus daha zikredeceğim ki ilerisini anlamak için. Tamam? Daha tercihe tercih geçmeden önce önemli bir husus zikredeceğim. O da şudur. Bakın çok önemli. Bunun üzerine bina olmuyor yine mesele. Alimler, Lugat'ın aslının nereden geldiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Yani Lugat aslen nereden gelmiştir? Kimi demiş cinlerden, kimi demiş meleklerden, kimi demiş oradan, buradan vs. Lugat'ın aslı nereden gelmiştir, kim nereden getirmiştir, nereden ortaya konulmuştur? Lugat'ın aslı nereden gelmiştir? Bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafları sonucu birçok görüş ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu meseleye, yani lugatın aslı nereden gelmiştir meselesine? İbn-i Cinni'nin İbn cinni, El-Hasa'is'ta, İbn-i Teymiye Mecmul Fetavada, i̇man El-Muzhir'de, Şevkani İrşad-ül Fuhulda, El-Amidi El-Hikam'da ve birçok ilim kitaplarında değinmiştir, yer vermiştir arkadaşlar. Lugatın aslı nereden geldiğine dair. Hatta bazı usul fıkıh kitaplarında görürsünüz. Mebde'ul Luga diye bir başlık atarlar arkadaşlar. Lugatın başlangıcı neredendir? Neden? Çünkü mecazı kabul edenler öyle bir işkare düşmüştür ki birazdan geleceksiniz. Böyle bir başlık atmakta kendilerini zorunlu hissetmişlerdir ve bunu araştırmaya başlamışlardır. Mecazın aslında nereden geldi diye. Tamam. İşte o yüzden de zaten birçok ne? Bu konuda birçok görüş ortaya çıkmıştır. Biz de hemen burada bu görüşlere özet olarak yer verelim ki mecaz meselesinde hangi görüşün racı olduğunu yani tercih edilir olduğunu anlamada bize ne olsun yardımcı olsun. Hemen bu görüşleri izledim. Lugatın aslında nereden olduğu hakkındaki görüşler şu şekilde kardeşler. Bir, birinci görüş. Diyorlar ki Lugat tevkifidir yani dondurulmuştur. Lugat nedir? Tevkifidir yani nassen sen bellidir, Nassi olarak diyeyim ortaya konulmuştur, dondurulmuştur tevkifidir. Eşâri İbnül Fevrek, Ebu Bekir, İbn Abdül Aziz, İbn Kudâme ve İmam Ahmed'in esharından bir taife bu görüşleri birinci görüş böyle. Lugat neymiş arkadaşlar tevkiifi yani dondurulmuş belirtilmiş yani. Tamam iki ikinci görüş hepsi ıstılahdır. İkinci görüş lugatı hepsi ıstılahdır. Yani tek tek ortaya düşünülerek üzerinde tartışılarak konmuştur. Şuna şu ismi verelim şöyle diyelim şu cümleyi şöyle kullanalım böyle tamam. Lugat ıstılahidir yani tek tek belirtilmiştir. Hani bunlara göre sanki şu şekilde işte Araplar ilk böyle ortaya çıktıklarında daha yeni yeni böyle şey yapmaya başladıklarında toplanmışlar. Demişler ki şuna şu ismi verelim, şuna şöyle diyelim, şunu şöyle yapalım falan. Bu cisimin ismi bu olsun, bunun ismi bu olsun gibi böyle ıslahidir yani. tamam mı? Terimleştirilmiştir. İkinci görüş bu. Bu mutezilenin görüşleri. Bu mutezilenin görüşüdür. Başları olan Ebu Haşim el-Jubbâ'i. Mutezilenin başları olan Ebu Haşim el-Jubbâ'i İbn-ül Cünni Hasais'te bir ee, çok kelam birçok bir bunu nispet etmişler. Evet. Üçüncü görüş bazısı tevkifidir. Yani nasla bellidir. Bazısı da ıslahidir. Yani nasla belliden kastım yani dondurulmuştur. Tamam mı? O anlamda söylüyorum. Bazıları da nedir arkadaşlar? Isılahidir. Yani Araplar atmış bir araya gelmiş bunu ıslahlaştırmış gibi. İbn-i Akil bu görüştedir. Evet. Dördüncü görüş Tevkifi de olması caizdir, ıstılahi olması da caizdir. Yani ikisi de mümkündür, caizdir. Ebu Ya'la el-Baqillani. Kadıya bu yorulun. el-Baqillani. Bu görüştedir. Beşinci görüş. Lafızlar zatları itibariyle manalara delalet eder. Yani zatı itibariyle zaten lafız manaya delalet eder. Hangi sanki bu şeymiş gibi işte şu lafız şuna delalet etsin gibi değil de. Zaten lafızlar kendi başlarına ne? bir manalara delalet eder diyorlar. Suyutinin el-Müzhir'de naklettiği gibi Abbadi ibn Süleyman'ın görüşü budur. Altıncı görüş, tavakkuf etmişler arkadaşlar. Durmuşlar. Tercih etmemişler. Tamam, durdu, Allahu Alem tavakkuf etmişler. Lugat nereden geldi Bilmiyorum demişler. Evet, tavak durmuşlar, tavakkuf etmişler. i̇bn Cinni, ondan sonra Razi el-Mahsul'da muhakkiklere nispet etmiştir. Bu görüşü muhakkiklerin görüşü budur demiştir. Hatta Şevkani Er razinin bu görüşünü Cumhur'a nispet ettiğini nakletmiştir. Şevkani diyor ki, Razi bu görüşü Cumhur'a nispet etmiştir. İbn-i Teymiye Rahimullah da bu görüşlerin çoğunu Feteva'nın 12. cildinde zikretmiştir. Bu görüşleri, bu itilafları belirtmiştir. Çoğunu. Feteva'nın 12. cildinde. Hatta ben geçenlerde şeye baktım, mesela İlşadül Fuhul'a baktım. İmam Şevkani çok şeyler bahsediyor burada. Bu konuyla alakalı. Evet. İbnu ise tercih etmiştir ki arkadaşlar Allah tarafından tevkifidir ve ilhamdır lugat. Allah tarafından tevkif ve ilhamdır. Lugat Allah tarafından bir ilhamdır. İlhamen olmuştur. Türkçe mantığını düşünseniz arkadaşlar. Kim ilk dönemde Türkçe ilk kelimeler konuşurken Avraklar topla Türkler toplanlar. Şunu şöyle diyeyim değil mi? Kendi kendine hep oluştu bir ilhamdır. Yani İbnu Teimiyenin kastı bu, tamam? Mı? Bunu tercih etmiştir. Lugat bir ilhamdır. Bakın bunları anlamanız ileride mecaz. Var mıdır yok mudur anlamanızda hangisi tercih edilir bunu anlamanızda yardımcı olacak. İbn-i İbn Teymi İbn diyor tevkif ve ilhamdır zaten yani. tevfik ilham aynı şey gibi. tamam Islahi olduğunu birçok yönlü reddetmiştir İbn-i Teymi. Yani ne sanki Araplar bir araya gelmiş şunu şöyle ıstılahlandıralım is işte şu cisim nedir masa mesela şunu şöyle ıstılahlandıralım. Isla Hadi diyelim tamam masayı yaptığı zaman ıstılahlaştırılmış olabilirler ama mesela insan doğduğunda aklı başına geldiğinde anlatabiliyor muyum cisimler görüyor değil mi? İşte bu cismi böyle ıslahlandıralım, buna bu ismi verelim. Böyle bir şey yoktur diyor. Yani. Yoktur diyor. Anladım. Bunun ıslahî olması gelecek. Bunların, bunların ismini e, ıslahlandırma oluyor. Tamam, İbn e bunu ne yapıyor arkadaşlar? Reddediyor. Birçok yönlü, Birinci veci. Birçok yönlü reddediyor. Birinci veci şudur. Hiç kimse Arapların İbn e diyor ki, bakın bunun en büyük delili nedir? ıslahî olduğunun basıl olduğunun delili nedir? <gülüyor> birçok yönlüdür. Birinci yönü şudur. Basıl olduğunun birinci yönü şudur. Hiç kimse Arapların bir araya toplanıp da manalar koyduğunu ispat edemez. Tamam Hiç kimse Arap. ilk dönemde gelmiş Araplar bir araya gelmiş cismler, manalar ortaya koymuşlar. Kimse bunu ispat edemez. Hani nerede bu Araplar? Nerede? Ne zaman? Kim? Var mı bir delillerimizde bir kaynak? Değil mi? Resulullah döneminden de önce ha, yani Araplar ilk böyle Araplar. ilk Arapları düşünün artık. Neyse. Ha? Hiç kimse bunu ispat edemez bu ne Araplardan ne de başkalarından nakledilmiş değildir, diyor i̇bn Yani hiç kimse Araplar avcı bir hayvan, hayvanı yani aslanı gördüler ve dediler ki buna El Esed yani aslan diye isimlendirelim. Sonra belli bir süre sonra dediler ki cesaretli güçlü bir adam gördüklerinde dediler ki buna da El Esed aslan ismi diyelim. Bu da ikinci konuluşu olsun. Hiç kimse bunu ispat edemez. Anladık mı? Ömer kardeş. İbn-i diyor ki hiç kimse Araplar bir araya geldiler, aslan gördüler. Dediler ki biz buna ne diyelim? Ee, yani bu e, yırtıcı hayvana gördüler Araplar, toplandılar. Gördükten sonra dediler ki gelin bir toplantı. Evet buna ne diyelim hep beraber? Buna diyelim ki El Esed ismini koyalım. Sonra bunun o yırtıcı hayvanın ismi El Esed oldu. Tamam. Sonra belli bir süre sonra Araplar dediler ki güçlü bir insan gördüler. İşte bu güçlü insan ne diyelim? Ona da El Esed yani aslan diyelim Kimse böyle bir şey bu aslan diyelim ve bu aslan da bunun ikinci manası olsun. İbnü Teymiye diyor ki işte kimse böyle bir şey iddia edemez. Onu bir durdurayım. Evet biraz G'den alıp anlatıyorum. Ee, bağlantı kopmuş çünkü. İbnü Teymiye diyor ki şunu tercih ediyor. Diyor ki lukat Allah tarafından tertifidir, ilhamdır. İstilahi olduğu görüşünü birçok yönü reddediyor İbnü Teymiye. Birinci reddiyesi şu. Diyor ki hiç kimse Arapların toplanıp tam manalar koyduğunu ispat edemez. Bunu Araplardan ne de başkalarından nakledilmiş değildir. Yani Arap yani hiç kimse Araplar geldi, avcı bir hayvanı yani aslanı gördüler ve dediler ki bu avcı hayvanı aslan bu avcı hayvanı aslan diye isimlendirelim. Sonra belli bir süre sonra cesaretli, güçlü bir adam gördüklerinde dediler ki buna da el-Esed, buna da aslan ismi verelim. Bu da aslanın ikinci anlamı olsun. Bunu biraz açıyorum. Şimdi biz nasıl burada bir toplantıdayız tamam mı? Buna benzer. Yani biz Araplarız. ilk dönemlerdeyiz. Kaç yüz kişiysek artık. Ara Arapız biz. Yırtıcı hayvan gördük. Dedik ki toplandık böyle. Dedik ki arkadaşlar buna bir isim verelim. Ne diyelim bu? Aslan. <gülüyor> tamam. Bu bir nedir? Aslandır. Bu yırtıcı hayvan aslandır. Sonra artık o yırtıcı hayvanın ilk konulduğu isim ne oldu? Aslan oldu. Belli bir süre geçti. Biz işte dünyayı müşahede ediyoruz. ilk Araplarız. Tamam. Sonra bir de ne gördük? Ne gördük? Güçlü bir insan gördük. Toplandık. Dedik ki bu güçlü insana da ne yapalım? Aslan ismi verelim. Sonra ne oldu? Aslan güçlü insan için ikinci konuluş oldu. Doğru mu? İmtiğim gibi işte kimse böyle Araplar bir araya geldi de böyle bir toplantı yaptılar da böyle bir karara vardılar da kimse bunu is ispat edemez. Böyle bir şey ispat edemediğin zaman o zaman birinci konuş hangisi, ikinci konuş hangisi olayı iptal olmuş oluyor. Anladık mı? Böyle bir şeye ulaşamıyorsun. Önün kesiliyor. Tamam. İbn-i vurgusu burası. Daha çok açacağım onu bunları. İbn-i diyor ki bu şekilde bunu kimse ispatlayamaz. Araplar geldi bunu ıslahlaştırdı. O yüzden lugatın ıslah olduğunu İbn-i Teymiye birinci vecihle bu şekilde reddediyor. Birçok vecihle reddediyor. Mesela reddettiği ikinci vecih şu. İbn-i diyor ki Lugat'ın ilham olduğu sözü selef tarafından gelen bir sözdür. Yani ıslahı dildir. Yani tutmuşlar bunlar cisimleri bulmuşlar. Gelin bunlara isim verelim. Hep beraber anlaşmışlar. Bu cismin ismi bu olsun. Bu şekilde ıslahı değildir. İlhamdır. Lugat ilhamdır. Allah'ın kullara verdiği bir ilhamdan dolayıdır. Bu lugat kendi kendine çıkmıştır. İnsanlar özel olarak toplanıp da yapmamıştır bunu. İlk dönemleri söylüyoruz. Yani lugat'ın başlangıcını. Diyor ki mi temiye İşte işte lugat'ın ıslahı olmayıp Bilakis ilham olduğu sözü selef tarafından gelen bir sözdür diyor. Allah azze ve celle buyurmuştur ki: "Ve alleme Adem el esma Allah Adem'e isimlerin hepsini ne yaptı? Öğretti. öğretti. Değil mi? İbn Cerir İbn Abbas'tan ne diyor biliyor musun? "Allemahu isme el kasa." İşte tabaktan olan çanağın ismini öğretti yarabbim İbn Abbas. İbn Cerir'de. Tamam? İbn-i Cerir yine katade'den, e, nakleden ederek diyor ki bu ayet hakkında Allemehu isme kulle şeyin Ona ne? Her şeyin ismini öğretti. İşte bu denizdir, bu ağaçtır, bu şekilde. Yani. O zaman Lugatın ilham ve tevkiftir. İşte bu görüş seleften gelmiştir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? <gülüyor> Diğer görüşler değil, gelmemiştir seleften. Yine Allah planını diyor Allemehu'l beyan. Allah ona ne yaptı? İnsana beyanı öğretti. Bak hep ilhamidir bunlar. O zaman diyoruz ki, seleften ve sahabeden nakledilen odur ki, doğru olan görüş, lugatın ilham ve tevkif olduğudur. Allah tarafından bir ilham olduğudur. Yine delil olarak hiç kimse Arap'ın bir şey görüp, onu bu ilk konuluştur, bu ikinci konuluştur şeklinde söylediklerini ispatlayamaz diyor. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, geldik meselenin asıl özüne. Şu ana kadar hep temel verdik meseleyi anlayın. Diye. Şimdi meselenin giriş noktasına diyoruz ki, bütün bunlar bütün bu söylediklerimiz dersin en başından beri, bütün bu söylediklerimiz anlaşıldıktan sonra diyoruz ki, Allahu Alem racih olan görüş üç görüş vardı ya, kim sayacak üç görüş olarak? <gülüyor> kim sayacak? Söyle. Birinci görüş Lugat'te, Kuranda ve Sünnet'te mecaz vardır. Evet. Birinci İkinci görüş, görüş. Kuranda, Sünnet'te ve Lugat'te ne vardır? Mecaz, mecaz vardır. vardır. İkinci görüş. İkinci görüş Kur Lugat'te mecaz vardır, Kuranda yoktur. Evet. Lugat'te mecaz vardır, Kuranda yoktur. Evet. Üçüncü görüş Lugat'te, Kuranda ve Sünnet'te mecaz yok. Evet. Lugat'ta Kuranda ve Sünnet'te mecaz Kuranda ve Sünnet'te ne? Mecaz yoktur. yoktur. Şimdi diyoruz ki bütün dersin en başından şu zamana kadar. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra diyoruz ki Allahu Alem racih olan görüş bu üç görüşten tercih edilen görüş mecaz Arapçada ve Kur'an sünnette var mıdır yoksa lugat, e, lugatta vardır ama Kur'an'da yoktur bu şekilde mi yoksa ne Kur'an'da ne sünnette ne de Arap dilinde mecaz yoktur mu bu şekilde mi bu görüşlerden raci olan ne Kur'an'da ne sünnette ne de Arap dilinde mecaz olmadığıdır allah racı olan Bu üç görüşten raci olan şudur. Ne Kur'an'da, ne sünnette, ne de Arap dilinde mecaz yoktur. Bunun tercih edilmesi birçok ile sabittir arkadaşlar. Birçok yönden biz bunu tercih ediyoruz. Birinci vecih şudur. Birinci tercih etmemizin birinci sebebi, birinci veci şudur. Bakın, mecazın varlığı birinci konuluş ve ikinci konuluşun varlığına mebnidir. Doğru mu? Mecazın olup olmadığı ne üzerine bina edilir? Birinci konuş ve, konuluş ve ikinci konuluş değil mi? Hı. Olması üzerine memnidir. Yani bir kelimenin birinci konuluşu olacak ve ikinci konuluşu olacak. Doğru mu? Hı. Mecaz bunun üzerine memni değil midir? Mecazcıların indiğinde söylüyorum. He? Birinci konuluşun ve ikinci konuluşun ispatı ise mümkün müdür arkadaşlar? Hı. Mümkün değildir. Hadi bir insan gelsin desin ki şu kelimenin ilk anlamı budur birinci konuluşu, ikinci anlamı budur. Hani delil? Birisi der ki hayır ikinci anlam birinci anlamıdır. Sen nereden çıkardın? Deli. Nasıl mı var elimizde? Senet mi var? Ne var? Değil mi? Rivayet yok. Tarih, yok. Yani Arap demiş ki şu kelimenin ilk anlamıdır. Bu ikinci anlamıdır. Tamam. Birisi çıkarsa dese ki başka bir Arap. Hayır bu ikinci anlamıdır. Bu birinci anlamıdır. Kim nasıl bunu ispatlayabilir? Böyle bir senet böyle bir şey mi var? Düşün Arap cahiliye dönemiyor. Resulullah'tan çok önceleri vardı. Kim ispatlayabilir bunu? <gülüyor> Bir kelimenin ilk anlamı budur. O yüzden hakikati o olmuş oluyor. İkinci anlamı da budur. O yüzden mecaz olmuş oluyor. Başkası da tam tersini söyleyecek. Anladık mı? O yüzden bakın hemen geriye alıyorum. Diyorum ki mecazın varlığı birinci konuluş ve ikinci konuluşun varlığına mebnidir. Birinci konuluşun ve ikinci konuluşun ispatı ise mümkün değildir. Çünkü bu söz lugatın ıslahı ol, olduğu üzere mebnidir. Yani bir insan dese ki birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir şey vardır. Bu sözü aslında ne demektir aynı zamanda? Lugat ıstılahidir demektir, değil mi? Yani ilham değildir de Araplar bir araya gelmiştir bunu ortaya koymuştur, değil mi? Demektir. Lugatın ıstılahi olduğunu ilk söyleyen ise kimdir biliyor musunuz? Bidatçı Mutezili olan Ebu Hişam el-Cübbâî'dir. Bak, seni ne kapıya götürüyor. Doğru mu? İlk konuluş ve ikinci konuluş vardır şeklinde bir tez ortaya atmak aslında aynı an, aynı zamanda neyin neyi ortaya atmaktır? Lugat ilham değildir de nedir arkadaşlar? Isılahtır. Yani insanlar toplanmış, toplanmış da tek tek cisimlere isim vermişler. İlk lugatı ortaya çıkaranlar. Halbuki biz diyoruz ki hayır öyle bir şey yok. Allah öğretmiştir. Allah ilham etmiştir. Kendiliğinden bu gelişmiştir gitmiştir. Anladık mı kardeşler? O yüzden lugatın ilk ıslahı olduğunu ilk söyleyen kişi Mutezile Bidatçı Mutezile olan Ebu Hişam el Evet. Lugatın ilham olduğu ıhsılah olmadığı sabit olunca bakın arkadaşlar lugat ıhsılah mıdır ilham mıdır ilhamdır ilham olduğu sabit olunca ne olmuş oluyor bir, birinci konuluş ikinci konuluş olgusunu iptal etmiş oluyor doğru mu He? birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir olgunun olmasını ne yapıyor ortadan kaldırıyor iptal olunca da ne oluyor mecas düşmüş oluyor icmaen bunların icmasıyla anladık çünkü bunların icmasıyla neydi Birinci konuluş, ikin, ikinci konuluş ne demektir? Mecazın dört rükkünü söyledik. Bunlardan iki tanesidir. Dört lükünden bir tanesi düşerse ne olur? Mecaz düşer. Bunların icmasıyla bak. Anladık mı arkadaşlar? Evet. E peki birinci konuluş, ikinci konuluşu ispat edebiliyorlar mı? Şunun bir, Şu kelimenin ilk delalet ettiği anlam budur. ikinci delalet ettiği anlam budur. Bunu ispat edebiliyorlar mı senetle? Edemiyorlar. Edemedikleri zaman birinci ve ikinci <gülüyor> konuluş düşmüş oluyor mu? Düşmüş oluyor. Birinci ve ikinci konuşun düşmesi neyin düşmesine gerekir? Mecazın rüklünün düşmesini gerektirir. Mecazın rüklünün düşmesi neyi gerektirir? Mecazın ortadan kalktığını gerektirir. Anladık mı arkadaşlar? Bu birinci reddiyemiz. İkinci C. <gülüyor> i̇kinci reddiye. Lugatta birinci konuluş ve ikinci konuluşun Evet lugatta birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir şeyin olduğunu sakıt, sakıt olduğunu gösteren şeylerden de birisi şudur. Yani birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir şey olmadığını gösteren şeylerden birisi de şudur. Eğer böyle bir şey olsaydı arkadaşlar yani birinci konuluş budur ikinci konuluş budur değil mi? Yani mesela ne gibi işte aslan kelimesinin birinci konuluş anlamı nedir? Yırtıcı hayvandır. İkinci konuluş anlamı güçlü aslandır. Bu şekilde bir şey olsaydı ne olurdu? Eğer böyle bir şey olsaydı, Halil ibn Ahmed, değil mi? A Dünya tarihinin Arap cehinindeki en büyük birkaç aleminden ne bir tanesidir. Halil ibn Ahmed. Yine Sibeve. Bu da aynı şekilde. El -ferra, El Asma'i ve diğerleri gibi lugat imamları bu hakikattir, bu mecazdır şeklinde belirt belirttiklerini gördük. Doğru değil mi arkadaşlar? Birinci konuluş bu, ikinci konuluş bu şeklinde belirttiklerini gördük. Doğru mu? Halbuki böyle bir şey göremiyoruz bu alimlerde. Bu da birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir olgunun olmadığını gösterir. Böyle bir olgunun olmadığı da ortaya çıkınca mecaz sarkıt olur. Ortadan kalkar arkadaşlar. Eğer bu esettir denildiğinde yani bu aslandır denildiğinde birinci konuluş aslan, ikinci konuluş güçlü adam olduğunu bilmesek bu bizi zor durumda bırakmaz mı arkadaşlar? Mecaz diye bir şey olduğunu kabul edelim diye. Şimdi tamam diyelim ki kabul ettik mecaz diye. Ama hangisi birinci konuluş Hangisi ikinci konulmuş? Bunun elinde bir, bunun için elimizde bir e, delil var mı? Yok. Peki biz mecası kabul edenler olarak mesela diyorum ama. Kabul edenler olarak birinci konuluş hangisi, ikinci konuluş hangisi bilmediğimiz zaman bu bizi zor durumda bırakır mı? Bırakır doğru mu? Peki bizi bu kadar zor durumda bırakan bir durumda bu imamlar susar mı? Böyle bir şey olması mümkün mü? En başta kendileri mahvolacak, helak olacak gidecek. Doğru mu? Yırtıcı hayvan güçlü adamla karışırdı, doğru mu? O yüzden birinci konuşla ikinci konuşu konuşu ayırt etmek gerekli olurdu. Mecbur olurdu, doğru değil mi? Peki mecbur. Mecazılar olarak birinci konuş e, birinci konuşta ikinci konuşu ayırt etmek mecbur. E, tamam. Biz şimdi bir mecburiyet içerisindeyiz. Hadi gelin bu yükten kal, kaldıralım kendimizi. Bu yükten kurtaralım kendimizi. Nereden bulacağız birinci konuluş hangisi, ikinci konuluş hangisi? Sarı çizmeli Mehmet çıktı dedi ki bu birinci konuluş. Değil mi? Abdül uzun atlarda çıktı ne dedi? Hayır yok bu dedi. Mesela e, ne yapacağız? Var mı elimizde bir karini? E, yok. İşte bu iki vecihle ortaya çıkıyor ki arkadaşlar. Lugatta birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir şey yoktur. Yok olduğu belli olunca da bu rüknün düşmesi mecazın düşmüş olduğunu gösteriyor. Batıl üzerine bina edilen şey de nedir? Batıldır. Batıl üzerine ne bina edildi? Batıl. Neymiş o batıl? Üzerine bina ettiğin o batıl neymiş? Birinci konuş ve ikinci konuluş diye bir şeyin oldu. Bu batıl olduğu ortaya çıktı mı? Çıkınca bunun üzerine bina ettiğin mecaz da batıl olmuş oluyor. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar. Biz bunları söylüyoruz ama bu mecazcıların birçoğunun getirdiği şöyle bir itiraz kalıyor. Bakın bu mecazcılar şimdi onların şüphelerini getiriyoruz. Şöyle bir itiraz kalıyor. Diyorlar ki nefsimdeki şu şeyi nasıl açıklarsın? Mecazcı bir insan geliyor. Mecazcıların alimlerinden birisi geliyor. Diyor ki benim nefsimde olan şu şeyi nasıl açıklarsın? Neymiş o nefsimde olan şey? Mesela bir insan eset yani aslan lafsını zikrettiğinde... Kalbime direkt olarak gelen avcı bir hayvan olan maruf bir hayvandır diyor. Doğru değil mi? Şimdi bakın burada kaç kişiyiz? Bir sürü şey. Geliyorum diyorum ki hepinize. Aslan diyorum. Sustum. Burada hanginizin aklına güçlü insan gelir? Hiçbirinizin. Aklınıza ilk gelen anlam nedir arkadaşlar? Yırtıcı hayvandır. Bize işte şüphe olarak bunu getiriyorlar. Peki bunu nasıl açıklayacaksınız? Bu anlaşılıyor ki delil olarak diyorlar. İlk konulmuş, aslan kelimesinin ilk konulmuş anlamı neymiş? Yırtıcı hayvan. Eğer ilk konulmuş anlamı bu olmasaydı aklıma direkt olarak bu gelmezdi. Dünyada bir milyar Arap'ı çağır getir neyse artık. Hepsine de ki, aslan desus, Hepsi ilk olarak ne anlayacak arkadaşlar? Yırtıcı hayvan. İşte benim nefsimde geçen bu şeyi nasıl açıklarsın diye şüphe getiriyorlar. Değil mi? Zahiren ne kadar güzel şüphe ama aslında da ne kadar çürük bir şüphe biliyor musun arkadaşlar? Bakın. Şimdi okuyorum. Birçoğunun getirdikleri şöyle bir itiraz kalıyor. Nefsimdeki şu şeyi nasıl açıklarsın? Mesela bir insan eset yani aslan lafzını zikrettiğinde kalbime direkt olarak gelen avcı bir hayvan olan maruf bir hayvandır. Güçlü kuvvetli adam değildir aklıma ilk gelen anlam. Benim zihnimin bu kelimeyi duyduğunda direkt olarak ilk etapta aycı avcı hayvana yönelmesi, güçlü adama yönelmemesi, Olgusunu açıklar mısın? Diye ne yapıyorlar? Şüphe getiriyorlar. Cevap olarak bakın arkadaşlar. Cevap olarak öncelikle geçtiği üzere birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir şey yoktur. Bunu anlattık ve ispatladık. Doğru mu? Bakın nasıl adım adım geliyoruz. Diyoruz ki senin zihninin eset yani aslan lafını duyduğunda direkt olarak avcı hayvana yönelmesi başka bir sebepten dolayıdır. Yani birinci Konuluş ve ikinci konuluş diye bir şey olduğundan dolayı değil. Çünkü biz onun batıl olduğunu ispatladık. Doğru mu? O zaman senin aklında neden? Bakın senin aklına aslan kelimesi dilinde aklına neden? Direkt avcı hayvan geliyor. Birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir şey olduğundan dolayı mı? Hayır. Hayır. Onu iptal ettik. Diyoruz ki bunun başka bir sebebi var. O da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İki tanesidir sebebi. İkisinden birisidir. Ya kesretul isti'mal. Çok kullanıldığından dolayı yani o kelime... İnsanların şu an örfünde indinde daha çok ne için kullanıldığı için, yırtıcı bir hayvan için kullanıldığı için bu aslan kelimesi o yüzden aklına daha çok o geliyor. Anladın mı? Anladın mı? Yoksa baş kelimesinin aklına kim en çok ne geliyor arkadaşlar? Bütün kelimelerde de oturmuyor hocam o. 100 kelimesi oturmuyor. Değil mi? Oturmuyor. Baş insanın belki başı gelebilir, doğru mu? Neden? İnsan en çok başıyla ihtilal ettiği için, değil mi? Ama biz diyelim ki a, a, 10 dakika önce bir dağ başından falan bahsettik. Başta şeyden belki hemen 10 dakika önce bahsettiğimiz için dağ başı gelirdi. Doğru mu? Dağın başı gelirdi mesela. Anladık mı? Diyoruz ki aslan kelimesi zikredildiğinde senin ilk aklına gelen yırtıcı hayvan olmasının sebebi iki sebepten bir tanesidir. Birincisi kesratül istihmal yani çok kullanıldığı için. Yani aslan kelimesi en çok ne için kullanılır? Yırtıcı hayvan için kullanılır. Ya bu sebepten dolayıdır. Ya da arkadaşlar neden dolayıdır? Siyak sibaktan dolayıdır. Yani ki yerinden dolayıdır. O yüzden bakın arkadaşlar şimdi nasıl çöküyor tavanları başına. Adam diyor ki ya ben aslanı duyduğumda ilk aklıma gelen yırtıcı hayvan gel bu şüpheyi defet bakalım benden. Ben de diyorum ki tamam bak şimdi ben sana aslan kelimesini söyleyeceğim. Sen ilk duyduğunda onu yırtıcı hayvan anlamayacaksın. Hadi gel iddialaşalım. Söyle nasıl ya olur mu diyeceğim al sana söylüyorum. Yolda gidiyordum, atın üstlerin üstünde kılıcını çekmiş bir aslan gördüm. Kafirlere saldırıyordu. Aklına ilk ne geldi? Aslan kelimesini duyduğunda. Ne geldi? Güçlü bir, Güçlü bir Hani aslanı duyduğumda ilk aklına yırtıcı hayvan geliyordu? Ne diyeceksin şüphe olarak? Ama sen o aslanı bir cümle içinde kullandın. Tek başına aslanı söyleseydin, he ben o zaman başka bir şey anlardım. Biz de ne diyoruz? Sen bana Allah'ın ayetinden, Resul'ün sünnetinden bir tane kelime getir, bir tane ayet getir, tek kelimeden oluşan. Hepsi cümle içerisinde gelmiş. Anladın mı? Cümle içerisinde her kelimenin yerine göre neyi var? Kazandığı bir anlam var. O yüzden ya bir aslan gördüm boğayı parçalıyordu dediğin zaman aklına bu cümlede ilk ne gelir? Yırtıcı hayvan gelir. Değil mi? Ama minberde bir hatip gördüm, bir hutbe verdi... Yok minberde bir aslan gördüm Cuma günü bir hutbe verdi inletti mescidi. Kim ne anlar yırtıcı hayvan anlar burada? Anladık mı arkadaşlar? O yüzden ya ben aslan zikredildiğinde benim zihnime gelen ilk anlam durdurun şunu. Evet bakın dedik ki arkadaşlar bu adam bize şüphe olarak ne getirdi? Dedi ki Peki. ya ben aslan dediğim zaman benim ilk aklıma gelen anlam yırtıcı hayvandır. Doğru mu? Peki o zaman bu anlaşılıyor ki ilk konuş ve ikinci konuş diye bir şey var. Bize diyoruz ki bak. Ben sana şimdi aslan kelimesini zikredeceğim. Sen de ne göreceksin? İlk aklına gelen yırtıcı hayvan olmayacak. Ne olacak? Güçlü bir insan olacak. Al sana örnek. Minberde cuma günü minberde bir aslan gördüm. Bir hutbe verdi ki herkesi ağlattı. Tamam şimdi sen aslan kelimesini duyduğunda duydun mu aslan kelimesini? Aklına ilk bu cümlede ne geldi? Yırtıcı hayvan mı geldi yoksa güçlü cesaretli konuşan böyle bir hatip mi geldi aklına? İkincisi geldi değil mi? Ya o zaman bana deme ya aslan kelimesini duyduğumda benim ilk aklıma o anlam geliyor. Ya Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde kelimeler tek başına gelmemiştir. Cümlede kullanılmıştır. O cümledeki yerine göre o hakiki anlamı olur. Anladık mı? ince noktayı. O yüzden diyor ki Adam diyor ki ya ama sen o şimdi aslan kelimesini bir cümlede kullandığın için tabii ki benim aklıma o cümlede yırtıcı hayvan gelmez. Biz de diyoruz ki ya sen Allah'ın kitabında veya Resulünün sünnetinde tek kelimeden oluşan binas mı biliyorsun? Cümlede gelir tabii bu kelime. Cümledeki yerine göre de değer kazanır. Anladık mı arkadaşlar? Anladık? O yüzden bir insanın aklına bir kelime zikredildiğinde ama abi sen bir örnek vermiştin bana mesela. Bu, e, onu onu, an, onu anlattıracağız onu aklında tut tamam o yüzden bir insan derdiği zaman ya ben aslında ilk duyduğumda benim aklıma yırtıcı hayvan geliyor demek ki o zaman ilk konuşu diye bir şey var biz diyoruz ki bu iptaldir neden? iki sebepten ya çok kullanıldığı için o kelime doğru mu? ya da neden dolayı cümledeki yerinden dolayıdır o şimdi Şeyhul İslam bu söylediğimi bunu çok açık bir şekilde beyan ediyor Asset kelimesi yani aslan kelimesi çok fazla olarak avcı hayvan hakkında kullan, kullanmamıştır. Doğru kullanılmıştır, doğru mu? İşte Şeyhülislam diyor ki işte çok fazla olarak avcı e, hayvan hakkında kullanmamız zihni bu çok kullanış kullanılış sebebiyle ona yönelmeye yetiyor diyor. Çok kullanılış sebebiyle aslan daha çok hangisi için kullanılmış dedik? Yırtıcı hayvan. Bu sebeple diyor zihni ona ediyor diyor. Mesela sen hayatında görürsün ki Aranızda yaygınlaşmış bir ismi bir şey hakkında kullanıyoruz. Başka kavimde, başka memlekette, başka şehirde o ismi başka şey hakkında daha çok kullanılıyor. Peki hangisinin çok itibar alacağız? Bazı kelimeler var düşünün. Bir memlekette o kelimeyi ilk duyan insan bir anlam anlıyor. Tamam. Başka memlekette de o kelimeyi duyan ilk insan hadi aslanda diyelim biraz yırttık. Aslanda herkes daha çok ilk neyi anlar yırtıcı man. Ama öyle kelimeler var ki. Onu zikrettiğinde bir memleket ilk aklına gelen anlam farklıdır. Başka memlekette o kelime, değil mi? başka şehirde o kelimenin ilk anlama gelen farklıdır. Mesela Ammar abi bir sıra vermişti. Berberde sıra var mı? Bizim bu İstanbul'da ne anlaşılıyor? Yani kuyruk var mı? Değil mi? O da dediğin zaman sıra var yani ne gelme demek. Doğru mu? Bekle. Ha, bekle ama Hatay'da sıra var dediğin zaman neymiş? Gelebilirsin anlamında mı? Yani koltuk var. Ha, koltuk koltuk var, ha, koltuk boş oturabilirsin demektir. Bak tam tersi sıra kelimesi nasıl ha, kullanıldı? Bak. Peki hangisi birinci konuş, hangisi ikinci konuş? Arapçada da böyle kelimeler var, şu an aklıma gelmiyor da. Arapçada da böyle var. Bir kavimde farklı aynı kelime. Hakkarimi, ha, pardon hatay değilmiş, tamam. Neyse. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi Şeyhül İslam buna değiniyor, diyor ki sen hayatında görürsün ki aranızda yaygınlaşmış bir ismi bir şey hakkında kullanıyorsunuz, başka kavimde, memlekette o ismi başka bir şey hakkında daha çok kullanıyor. Şu örnek alabilir mi hocam? hocam? E -e. Mesela bizim burada kızı Hı eli uzun derler. Hı. Arap aleminde el uzun hayırlı adam anlamında. Hı, evet. Ya da uzun ya da güç anlamında. Yani. Evet. Tam bir kelime değil ama o, o yüzden onu bir tamlama yapıyor. Ama zaten e, düştükleri evet. işkali orası kardeş. Neden evet. biliyor musun? Bayağı biz de bayağı diyoruz, bayağı diyoruz bayağı. ki hiç. Bir, bir uzun iki kelime de oluşuyor. Biz de diyoruz ki zaten hiçbir cümle e, yani kelime yok ki bir anlam ifade etmesi için nedir bir cümlede olmaz, olmuş olmasın. O yüzden yani Arap dilinin alimleri ne diyor? Kelamun alafsun mufiyon kestakin. Şiirde, beyitte yani kelamımız fayda ifade eden bir şeydir. Yani fayda ifade etmeyen bir şey kelam denmez. Ben şimdi el deyip sussam bir fayda ifade ediyor musun için? Ama desem ki adamın eli uzundur mesela bir anlam ifade ediyor değil mi? O yüzden anlam ifade etmediği müddetçe ona kelam denmez. O yüzden hepsi cümlede gelmek zorunda zaten. Tamam. Şimdi o Şeyhül İslam'a devam ediyorum. Diyor ki mesela sen hayatında görürsün ki aranızda yaygınlaşmış bir ismi bir şey hakkında kullanıyorsunuz. Başka kavimde memlekette o ismi başka şey hakkında daha çok kullanıyor. Sen o ismi kullandığında aklına ilk gelen anlam farklı oluyor, diğer memlekette aynı lafı kullanan kişinin aklına gelen ilk anlam farklı oluyor. Sen o kelimeyi kullandığında diğer kişi kendi anladığı anlamı kastettiğini zannediyor, sen ise kendi anladığın anlamı kastediyorsun diyor. Bu durum bu şekliyle insanlar arasında aralarındaki konuşmalarda çoktur bu şekildeki şeyler. Zihnin bir anlama direkt olarak yönelmesi çok kullanım sebebiyle olabiliyor. Demin anlattığımız şeyleri hızlıca okuyorum. Bazen de dediğimiz gibi siyah nedeniyle, yani cümledeki yerine göre e, farklılık arz edebiliyor. Bu ilk konmuş, bu da ikinci konmuş nedeniyle değil bunlar yani. Anladık mı kardeşler? İşin bu noktası da çok dikkat etmemiz gerekir bu noktasına. İşin bu noktası anlaşılırsa yöneltilen birçok itiraz ve ne? Karşılaşılan birçok işgaller çözülür. Çünkü onlar diyor, yani nefsimde ben aslında duyunca ilk şunu anlıyorum. O anlattığımızı anlarsanız. İşgal çözülür. Neymiş iki sebep arkadaşlar? Birincisi çok kullanış. Çok kullanma, İkincisi siyasi. Siyasi bak cümledeki. Gibi. Evet. Yine yöneltilen itirazlardan birisi de şudur arkadaşlar. Getirdikleri şüphelerden birisi de şudur. Hızlı anlatıyorum biraz. Bazıları diyorlar ki biz lugat kitaplarına dönüyoruz. Bu mecazdır, bu hakikattir dediklerini görüyoruz diyorlar. Lugat kitaplarına dönüyoruz. Bu hakikattir, bu mecazdır dediklerini görüyoruz. Hatta bazen diyorlar ki bu ilk konmuştur, bu ikinci konmuştur. Mecaz, e, lugat kitaplarında bunu görüyoruz. Diyorlar ki mesela lugat kitaplarına bakıyoruz bazı ilmi lugat kitaplarına. Diyorlar ki bu hakikattir, bu mecazdır. İşte bu ilk konmuştur, bu ikinci konmuştur şeklinde mesela ne yapıyorlar? E, şüphe getiriyorlar. Diyorlar ki bak bunu lugat kitabında görüyoruz. Buna cevap şudur arkadaşlar. Lugat ehlinden bu şekilde söyleyenler kelamcılardan etkilenmiş olan lugat ehlidir. Kelamcılardan etkilenmiş olan lugat ehli bunu söylüyor. Kelam ilmi bakın arkadaşlar. Kelam ilmi akayet kitaplarına, lugat kitaplarına, usul fıkıh kitaplarına hepsine girmiştir. Bu yüzden bunlar lugat ehlinin ilklerinde böyle sözler bulamıyorlar. Bu şüpheleri getirenler var ya hani ne diyorlar bize? Ya lugat kitaplarının bir kısmına döndüğümüzde bu hakikattır, bu mecazdır, bu ilk konmuştur, bu ikinci konmuştur şeklinde sözler buluyoruz. Biz de diyoruz ki senin o lügat kitabında bulduğun sözlerin o kitapların sahipleri kelam ehlinden etkilenmiş lügatçılardır. O yüzden siz lügat alimlerinin ilk dönemlerini ve en büyük imamlarında bu sözleri göremiyorsunuz. Niye onlardan getiremiyorsunuz? Aslında bu size rediyedir Sizin acizliğinize reddiyedir. Bak onlardan hiç birisinden bulamıyorsunuz. Hep buluyorlar 500. 7. 8. yıllardaki lügatçıları. Ama dön ilk asırlara. Oranın lügatçılığının hiçbirisinde böyle bir şey yok. Eğer bu hak bir şey olsaydı, hakikat mecaz olayı... Bunu çok daha iyi bilirlerdi değil mi bu alimler? Çünkü hepsi bunların sözleriyle istilal ediyorlar biliyor musun? O mecaz hakikatı söyleyenler de hep müteahkır lugatların sözlerine itibar ediyorlar. Hadi burada da onların sözlerine itibar et. Hani nerede onlarda mecaz bir hakikat? Böyle bir şey olsaydı daha iyi bilirlerdi ve bunu beyan etmede çok hırslı davrananlar olurlardı bunlar. Çünkü sözleri anlamak bunun üzerine mebnidir değil mi? Mecazcılara göre sözleri anlamak ne üzerine mebnidir? Sözü nasıl ilmi fıkk edebilirsin? Birinci konuluş ve ikinci konuluşu bilirsen, hakikat ve mecazı bilirsen lafızları fık edersin diyorlar. Değil mi bunlar? E bu kadar önemli bir şeyi bu imamlar nasıl göz ardı eder? Evet, dördüncü husus arkadaşlar dedik. Dersin en başında ne dedik? Dörd husus zikredeceğiz. Doğru mu? Birinci husus neydi? Mecazın tarifiyle alakalı. İkinci husus, mecazın ile alakalı. Bunları da anlattık. Üçüncü husus, mecaz hakkındaki ihtilaflar. Dördüncü husus, mecaz ile alakalı ne? Çeşitli... Ne arkadaşlar? Tenbihatlar. Şimdi biz bu dördüncü hususu da işleyip dersi bitireceğiz inşallah. Dördüncü husus tenbihatlarla alakalıdır. Bazı önemli tembihler var. Birinci tembih İmam Şevkani'nin Ebu İshak el-İsfirayini'ye karşı şiddetli tavrı geçmişti. Doğru mu arkadaşlar? Bunu anlattık. Hatta Ebu İshak'a karşı çıkanlar onu Arap diline muttali olmamakla vasıflandırmaktadırlar. Halbuki bu onun nasıl muhakkik ve dakik olduğunu gösterir lugatta. Tam tersi aksine. O da ilk konuluş ve ikinci konuluş diye bir şeyin olmadığının farkına varmasıdır. Ebu İshak el-İsirahini bunun farkına vardığı için bunu söylemiştir. Bu aslında onun Arap diline ne kadar hakim olduğunu gösterir tam tersine. Bu sebeple İmam İbn-i Kayyim diyor ki, Es-Savaykul Mursele'de diyor ki, Ebu İshak'ın bu sözünü mutahhillerden birçok kimse anlamamışlardır diyor. O yüzden onu suçlamışlardır. Halbuki o doğruyu söylemiştir. İbnü Kayyım da bu tabii bu sözden kast ney? Birinci ve ikinci konmuş. Anlatabiliyor muyum? Evet, bu birinci tembihti. Anladık mı burayı? İkinci tembih. Birisi gelip şöyle diyebilir: Sen bu kadar hissen mağruf olan bir şeyi nasıl inkar edebilirsin? Halbuki görmüyor musun Allah Azze ve Celle'nin şu kavlini? Ves elil köye sor. Mesela köye sor. Mesela bu kadar açık me içerisinde mecaz barındıran ayetler var. Sen bunu hissen net bir şekilde görüyorsun. Nasıl inkar edebilirsin diyorlar. Mesela örnek olarak şunu getiriyorlar en çok. Ves elil karyo köye sor. Sen şimdi köye mi soracaksın köy halkına mı? Ha? Köye mi soracağız köy halkına mı? Köy halkına doğru mu? Diyor ki sen bu kadar görüyorsun burada mecaz olduğunu. Köye sordan maksat köy halkıdır bu da mecazdır. Bu kadar açık ve net şey görüyorsun bunu nasıl inkar edersin? Bu ayetler bu ve buna benzer ayetler hakkında ne dersin diyorlar. Cevap olarak diyoruz ki... Siz bunu mecaz diye isimlendiriyorsunuz. Biz ise Arap uçluplarından bir usluptur diyoruz. Şimdi sizin aklınıza gelir o zaman ihtilaf lafsi bir ihtilaftır. Değil aslında lafsi bir ihtilaf. Geleceğiz oraya. Cevap olarak diyoruz ki siz bunu mecaz diye isimlendiriyorsunuz. Biz ise Arap uçluplarından bir uçluptur diyoruz. Bu da burada mudafas olunmuştur arkadaşlar. Bakın mudafas olunmuştur ne demek? Bir kelime gizlenmiş. Mesela arkadaşlar mudaf has isim tamlaması diye bir şey var. Doğru mu? İsim tamlaması. İsim tamlaması. Mesela ne gibi örnek? Kapının kolu. Köyün, halkı. Ha? Köyün halkı. halkı. Bak hep böyle isim tamlaması. Bazen isim tamlamasında bu mudaf hasf olabilir. Bu Arap dilinin edebiyatına maruftur. Köye sor yani kime sor? Köyün, halkı. Köyün halkına sor. Bu Burada Arap dili de, burada mecaz hasf olmuştur. Mudafın ileh de mudaf yerine geçmiştir. Yani köy lafzı burada mudafın ileh olan köy lafzı Muda falan neyin yerine geçmiştir? Halk. Halkın yerine geçmiştir. Bu Arap dilinde maruftur. Bu birinci cevabımız. İkinci cevap. Allah-u Teala'nın Ves el-il Köye sor. Köye sorun. Köye sor. Sözün Sözü hakikattir arkadaşlar. Mecaz değildir. Hakiki anlamda Allah köye sorun diyor. Ama ne demek bu? O da şudur. Bakın ince nokta şudur. Çünkü arkadaşlar kariye kar lafzının aslına indiğimizde lügat köküne, kelime köküne diyorum yapısını. El-içtima İyi ifade eden, topluluk ifade eden, toplanmayı ifade eden bir anlamdan alınmıştır kare kelimesi. Bir de el karya köy demek ya. Evet. Köye sor diyor ya Allah. Aslında köy kelimesinin köküne indiğinde tamam köy kelimesinin, yani karya kekinin kö, köküne indiğinde bu kar kare, kafra harfi illet falan harflerinden gelmektedir. Köküne indiğinde el içtima kelimesinden geliyor. Topluluk ifade eden an, anlamdan alınmış bir kelimedir karya, köy yani. O zaman Allah Azze ve Celle köye sordan muradı nedir? Orada bulunan topluluğa sor demektir. Çünkü karya e kelimesinin kökü buradan gelmektedir. Anlatabiliyor muyum? Niye buna böyle demişler de işte kuru fasulye dememişler, domates dememişler? Hep söylüyoruz ya derslerde. Doğru mu? Mesela Kur'an. Kur'an kelimesini düşünün arkadaşlar. Veya kitap kelimesini düşün. Elimizde bir nesne var kitap. Neden biz bu nesneye... Yani yapraktan, ciltten, harflerden oluşan değil mi? İçerisinde harfler, cümleler barındıran bu nesne, kitap nesnesini. Neden biz kitap diyoruz da kuru fasulye demiyoruz? Söyle bakayım hemen. Neden kuru fasulye demiyoruz abi? Neden, fasulye. Neden? domates demiyorsun? Söyle bakayım. Kitap, ketebeden gelmiş değil. Bir araya Heh. dokladığı için. At dedim. Işte yazıları, harfleri bir araya dokladığı Eskiden terzilere de. Evet. Maşallah. Allah ilmini arttırsın. Evet. Şimdi, Evet. Kitaba neden kitap demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü kitap nereden alınma? Ketebe kökünden. Ketebe kökü de ne demek anlamı Türkçe'de? Toplanmak. Ha ketipten. Ketip ceme demek toplama. Doğru mu? E kitap da içinde sayfaları cildi değil mi? Sayfayı harfleri cümleleri barındırdığı için ne demişlerdir arkadaşlar? O nesne. Kitap demişlerdir de kuru fasulye dememişlerdir. Şimdi karye de böyle. Karyenin köküne indiğimizde içtima anlamı içerir. Topluluk anlamını içeri. Toplanma. O yüzden Allah köye sorduğunda yani köy topluluğuna sor demektir. Mecaz dil kelimenin orijinal kökünde bu vardır zaten. İki, anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Mesela diyorlar ki işte rahmet kanadını aç. Cenah. Cenah manasının birisi bak Arap şiirlerine in cahiliye döneminde ve sonradaki şiirlere in. Cenah kelimesinin anlamlarından bir tanesi de arkadaşlar? Koldur. Rahmet kolunu aç demektir. Kucağını aç demektir. Anlat, anlatabiliyor muyum? Bana birisi kanat demiş Türkçe'de mealde. E kanat demiş ki yumuşak bir söz olsun diye anlatabiliyor muyum? Yoksa anlamlarından bir tanesi de köydür. Allah'ın ipi şunlar hepsinde bu şekilde ilmi tek tek cevap vardır. Ama tek tek versek sonu gelmez yani anladık. Ha? Anladık mı arkadaşlar? Siz usulü yakalayın burada. Peki buna göre birisi öyleyse ihtilaf lafsi bir ihtilaftır derse. Hani biz dedi ki onlar bunu mecaz diye isimlendiriyor köye sonra. Biz de ne diye isimlendiriyoruz? Arap usluplarından bir, uslu. bir usluptur. Peki birisi gelse bize dese ki o zaman... Aranızda aslında ihtilaf yoktur. Sözlü ihtilaf vardır. Yoksa manu olarak hepiniz anlayış, aynı şeyi kastediyorsunuz derse e, böyle diyebilir birisi. Diyoruz ki arkadaşlar şu bilinmesi gerekir ki lafzı ihtilaf ancak neyde olur arkadaşlar? Sahih şeylerde mümkündür. Yani ikisinin de kastettiği anlam doğruysa o zaman mümkündür. Doğru mu? Doğru bir şey hakkında iki farklı tabir kullanılır. Doğru mu? O zaman ne dersin? Bu lafzı ihtilaf denir. O zaman değil mi? İkisi, i̇kisi de doğru bir anlam kastediyor ama farklı lafızlarla bu anlamları ifade ediyorlar. Buna ne dersin arkadaşlar? Lafsi ihtilaf denir buna doğru mu? Ancak bir şey, biri doğru olan bir tabir, diğeri de yanlış olan bir tabirle zikredildiğinde bu lafsi bir ihtilaf olmaktan ne çıkar? Hakiki bir ihtilafa döner. Buradan yolu, yola çıkarak bu konumuza baktığımızda diyoruz ki ihtilafın lafsi olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü mecaz birinci konuluş ve ikinci konuluş üzere mebni midir değil midir? Mecazcılar, Mecazcıları değil mi? Mebni'dir. Halbuki böyle bir şey var mıdır? Yok. Yoktur. Öyleyse bu tabir hatadır. Hata üzerine mebni'dir. O yüzden neden nasıl diyebilirsin ihtilaf lafsi? Onlar birinci konuluş ikinci konuluş diye bir şeyin varlığını kabul ediyorlar. Biz ise işte bunu kökten reddediyoruz. Bir kere diyoruz ki lugat ilhamdır yani. Anlatabiliyor muyum? İbni Kayın ve İbni Teymiye de buna bu şekilde değinmektedirler zaten arkadaşlar. Üçüncü tembi bazıları İmam Ahmed'e mecazı kabul ettiğini nispet etmişlerdir arkadaşlar. 3. tembih. Bazıları İmam Ahmed'e mecazı kabul ettiğini nispet etmişlerdir. İmam İbni Kayyim bu nispeti inkar etmiştir. İbni Teymiyye de bu nispeti inkar etmiştir. Bunu İmam Ahmed'e nispet edenlerin hata ettiklerini belirtmişlerdir. Demişlerdir ki İmam Ahmed'ten gelen şöyle bir söz var. Haza mecazun. Bu mecazdır sözü. Yani ne demektir? Şimdi İmam Ahmed'ten bu tür sözler var biliyor musun? Bu mecazdır diye. Aynı böyle. Haza bu mecazdır diye. Diyorlar ki bunların bu sözü şu demektir. Enne haza yecuzu fil luga. Bu lugatta caizdir demektir. Çünkü mecaz aslında caiz kökünden geliyor. Anladın mı? İmam Ahmet'in kastı nedir? Bu, mesela bunu şu şekilde şu lafızla ifade etmen nedir? Caizdir. Anladın mı? Ama kelime olarak mecaz lafzı geçiyor ya. Diyorlar bak İmam Ahmet mecaz dedi. diyor. Anladın mı arkadaşlar? Onda da siyah sivaktan anlaşılmıyor mu? Şimdi, şimdi delillerine geleceğiz zaten. Nereden kastediyoruz İmam Ahmet bu mecazdır derken mecazı kastetmiyor da lugatta bu caizdir'i kastediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın arkadaşlar. İmam Ahmed'in cehmiye reddiyesine bakıyoruz. Mesela ne diyor biliyor musun? Şimdi Cehmiye konuşuyor. Bakın diyor Allah biz dedik ha burada çoğul var bak. Allah inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan ne? Biziz. Bak orada Allah çoğul kullandır. Doğru mu? İşte buradaki nahnu yani biz lafzını Allah müfrede mi nispet ediyor? Yani tek bir şah, şah, e, varlığa mı? Evet tek bir varlığa. Kim o? Kendisi. Doğru mu? i̇mam Ahmed Ahmet işte burada nahnu yani biz kelimesi için diyor ki bunu tekil yani tek bir varlığa kullanmak mecazdır. Yani ne? Caizdir. Buradan anlıyoruz. Anladın mı? Anladık mı arkadaşlar? Caizdir diyor bu lukatta. Bunda herhangi bir sorun yoktur diyor. İşte bu yüzden bazı ashabı, İmam Ahmet'in bazı ashabı İmam Ahmet'in bu sözünü duyunca işte bu mecazdır. Halbuki İmam Ahmet'in bu mecazdırdan kastı ne? Bu caizdir demek. Doğru mu? İşte İmam Ahmet'in bazı ashabı bu sözü duyduğu için İmam Ahmet'in görüşü mecazı kabul ediyor olarak zannetmişler. Hataya düşerek. Anladın mı? İmam Ahmed bu mecazdır sözünden ıslahi mecaz anlamışlar. Bu mütahhirlerin yaptığı mecaz zannetmişler. İbn Teymiye fetava'nın 7. cildinde diyor ki: "Mecaz lafzını söyleyenlerin ilki Ebu Ubeyd Ma'mar Ma Musenna Bu luga âlimidir. Bunu mecazı ilk söyleyen bu kişi olarak bilinmektedir diyor. Ancak mecazdan kastı hakikatin karşılığı anlamında olan mecaz değildir. Hani bu son sonraların yaptığı anlam değildir diyor. Mecaz sözüyle kastettiği kendisiyle ayetin tabir edileceği şeylerdir diyor. Yani mesela ayeti bir şeyle tabir ediyorsun, anlatıyorsun. Mesela İmam Ahmed'in biz indirdik lâfsından kastı nedir diyor İmam Ahmed? Yani ben demektir. Anlatabiliyor musun? Ne? Diyor ki işte Muhammed ibnül mecaz bu ayetin mecazı budur dediğinde yani bu ayet bu şekilde tabir edilir demektir. Yoksa bunların anladığı gibi ne mecaz değildir diyor. Sonra diyor ki. İmam Ahmed'in mecazı söylediğini inkar edenler diyor ki: Ahmet yani İmam Ahmed, haza min mecazil luğa, bu lügatın mecazıdır sözü, ey mimma yecuzu fil luga, yani bu lügatta caizdir demektir." Anladık mı? Şimdi hizmetçileri, yardımcıları olan büyük bir kimse der ki mesela Arap bir hizmetçileri var, yardımcıları var. Bu kural olabilir vesaire. Ne diyor? "Nahnu fi'alna haza." İşte bunu biz yaptık der mesela, değil mi? Biz böyle yaptık. Bu tip şeyler söyler. Halbuki ne kasteder? Ben kasteder değil mi insan? İmam Ahmet bununla ilk konulduğunun dışında kullanılmıştır şeklinde bir şey kastetmiyor arkadaşlar. İbni Kayim de bunun benzerini zaten zikrediyor. O yüzden diyoruz ki İmam Ahmet mecaz der. Ancak bununla müteahillerin ıslahını yani bunların kastettiği ıslahı anlamı kastetmez. Dördüncü tembih. Bazıları hala İbni Teymiye'ye mecazı kabul, Teymiye kabul ettiğini nispet etmektedirler. Diyorlar ki İbni Teymiye mecazı kabul ettiği görüşündedirler diyorlar bazıları. Buna iki yönlü reddiye vardır arkadaşlar. Bir, mesela iki görüş vardır birinden döndü. İbni Teymiye'nin iki görüşü vardı birisinden döndü. En çok bahsettiğine ve öne sürdüğüne bakarız. Bu osuldür. Mesela İmam Teymiye'nin iki görüşü olabilir mesela bazı mevzularda. İlim talebesi burada ne yapar? En çok bahsettiğini, en çok konuştuğunu itibar alır. Doğru mu? Eğer bilinmiyorsa hangisini ilk söylemiş, hangisini son söylemiş. Asıl olarak neye döneriz? En çok bahsettiğine döneriz. Ve biz baktığımızda İbn-i Teymi en çok mecazın reddine dair net konuşmuştur. Hatta inkâne dair hiçbir şey konuşmamıştır. Şey, evet mecazın reddine dair konuşmuştur. Kabul ettiğine dair hiçbir şey konuşmamıştır. Sözlerin çoğu inkar yönündedir. Veya ne yönündedir biliyor musun arkadaşlar? Bazen i̇bn Teymi mecazdan ucunu uzun bahseder. Birilerinin diliyle mecazı anlatır. Zannedersin ki İbn-i onu kabul ediyor. Halbuki başkasının sözlerini anlatıyor. Anladın mı? O yüzden insanlar bu, bu anlamda ne? Vehme düşüyor. İbn-i Teymiye'nin mecazının inkarına dair sözleri çok fazladır. İkinci delil İbn-i Teymiye'nin kabul etmediği şu. Mesela bir söz İbn-i midir yoksa değil midir şeklinde bir işgalle karşı karşıya kalındığında İbn-i Kayyım'ın tahririne, o meseleyi ortaya sermesine bakılır arkadaşlar. Çünkü sözlerini İbn Teymiye'nin sözlerini en iyi bilen kendisidir. Hangisi ilk sözü, hangisinin sözü, son sözü olduğunu en iyi bilen odur. Bu konuda biz İbn Kayyım'a baktığımızda İbn Kayyım'ın nefesi aynı İbn Teymiye'nin nefesiyle eşittir. İbn Kayyım'ın nefesi aynı İbn Teymiye'nin nefesiyle eşittir ne manada? Sözlerinin söyle İbn Teymiye'nin sözlerini benzerini çok yakını, bazen de aynısını zikreder. Anlıyoruz ki İbn Teymiye'yi İbn Kayyım de net bir şekilde şu şekilde görüyor. İbn Teymiye mecazı reddeden birisi şeklinde görüyor olduğunu. Anlıyoruz. Beşinci ve son tembih. Mecaz kabul edilse bile bidat ehlinin mecaz kapısından girerek isim sıfatları inkar etmeleri mümkün değildir. Dersin ortalarında söylediğimiz önemli bir olay arkadaşlar. Bu beşinci Evet beşinci tembih. Bu ve beşinci ve son tembih. Mecaz kabul edilse bile. Diyelim ki biz bunların safına girdik. Çünkü eli sünnetten meclisi kabul edenler var mütahkiller. Hatta günümüzdeki Şehşankı'yı, o ölen değil. Günümüzdeki Şehşankı'yı de mesela meclisi kabul edenlerden Yaşayan büyük yani, alim heyeti mi? yaşayan, Yaşayan, ha, yaşayan. Tamam. Yaşayan. Şey, şankıydı kabul edenlerden, bizim alimlerimizdendir. Tamam. Yani bu neden söylüyorum? Diyoruz ki biz mecaza girsek bile arkadaşlar, biz mecaza kabul etsek bile veya o bizim mutakir alimlerimizden kabul edenler böyle olaya biz baksak bile arkadaşlar. İsim sıfatları inkar etmeleri mümkün değildir bu kapıdan girenlerin. Mümkün değildir. Bu iki şekilde ortaya... E açıkça ortadır arkadaşlar. Bir, mecaz gaybiyatlara dahil değildir. Bakın gaybi meselelere mecaz dahil değildir. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları ise bize nispetle nedir? Gaybidir. Doğru mu? Mecaz gaybiyatlara dahil değildir. Bunun açılımı şu şekildedir arkadaşlar. Mecaz, ilk anlamı olmaya engel olan bir karine üzere mebnidir. Doğru mu? Mecaz ne üzere mebnidir? Yani ilk anlamı almaya engel olan bir karine vardır. O yüzden sen mecazı kabul ediyorsun. Doğru mu? Doğru mu? Mezazı kabul edenlere göre. Bu karineyi ise müşahede ettiğimiz gaybi olmayan şeylerden olmadığı müddetçe bilmemiz mümkün değildir. Nedir bu karine? Müşahede ettiğimiz şeyler olmadığı müddetçe karineyi bulabilir miyiz? Bulamayız. Değil mi? Gaybi olmaması lazım bir şey ki bize. O Onun içerisinde karineyi bulalım. Doğru mu? Ama Allah'ın ismi sıfatları bizim için nedir arkadaşlar? Gaybidir. Sonra sen bir bidat eline baktığında Allah'ın azze ve celle'nin bel yedahum eb yani onun iki eli açıktır ayeti hakkında onun iki kuvveti veya iki kudreti veya iki nimeti şeklinde söylediklerini görürsün. Doğru mu? Bu kişiye de deriz ki arkadaşlar nimet, kudret ve kuvvetin el hakkında kullanılması mecaz mıdır hakikat midir? Bunlara sorduğumuzda bakın şimdi ne diyorlar? Mecazi kabul edenler ne diyorlar? Mecazdır diyorlar. Deriz ki peki sizi sizi bu mecazı almaya hakiki anlamı bırakıp da mecazı almaya iten nedir? İlk anlamı bırakıp da ikinci anlamı almaya mecbur bırakan nedir? Yani eli bırakıp da kudret demeye ikinci anlamı olan, size göre ikinci anlamı olan. Kudreti almaya gereken nedir? Getiren nedir? Karinedir. Diyorlar ki karinedir. Peki diyor ki karine nedir? Diyorlar ki teşbihtir. Yani bizim elimizde teşbih delili var. Şayet sen Allah'a el nispet edersen mahlukatın da eli olduğu için... Allah'ı mahlukata benzetmiş oluruz diyorlar. O zaman bizimle bunun arasında araştırmamız gereken konu neresidir arkadaşlar? Tartışmamız gereken konu. Karinenin sıhhatli olup olmadığı sabit olup olmadığıdır. Doğru mu? Mecazı kabul etsek diyoruz ha. O zaman karineye arayacağız. Eğer karine doğruysa evet kabul ediyoruz. Kudrettir Allah'ın eli. Ama karine sabit değilse ne? Batıl bir karine seney. O zaman biz mecazı kabul ettiğimiz halde kudret olduğunu nefret ederiz. Çünkü karine yok ortada. Doğru mu? Mecazcılar da böyle yapması lazım. Çünkü diyor ki biz mecazı almamız için elimizde karini olması lazım. Nedir sizin elinizdeki karine? Teşbihtir diyorlar. Biz bunu Allah'ın eli vardır dersek bizim elimize ne yapmış oluruz? Benzetmiş oluruz diyorlar. Şimdi teşbih karinesine bakıyoruz bunların getirdiği. Geçerli olmayan bir karin olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Allah'ın eli var. Doğru mu? Peki mahlukata baktığımızda atın eli var mı? Var. İnsanın eli var mı? Var. Aynı mı? Değil. O zaman demek ki Mahlukatın arasında bile fark var. O zaman iki tarafa el nispet ettiğinde aynı olmalarını ne gerektirmiyormuş? Teşbih olmasını gerektirmiyormuş. Böylece getirdikleri karine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sakit olmuş oluyor, düşmüş oluyor. Karine düşüncede ne oluyor? İcmaen mecaz ne olmuş olur? Düşmüş olur. Biz bunların icmasını zikretmiştik. Sen mecaza gitmen için hakikati bırakıp mecaza gitmen için elinde karine olması lazım. Mecazi kabul edenler bunu söylüyor ha. Biz diyor ki bizim mecaze gitmemiz yasaktır. Kabul ediyoruz mecaze ama mecaze gitmemiz yasaktır. Ta ki elimizde bir karine oluncaya kadar. Karine varsa o zaman mecaze alırız diyorlar. Biz diyoruz ki peki getirin karineyi diyorlar ki var elimizde karine. Kudret derken getirin bakalım karine diyorlar ki var elimizde karine. Nedir karineniz? Teşbih. Allah el dersen mahlukatın da eli var. Allah'ı kullara benzetmiş olursun. E biz diyoruz ki deve ile filin elleri farklı. Karınca ile filin eli farklı. O zaman ehl dediğin zaman teşbih anlamına gelmiyor. Allah'ın ilmi kullanın, ilmi aynı mı? Değil. O zaman düştü müsün sizin karineniz? Düştü. O zaman icma, yani sizin icmanızla burada mecaz kalkıyor ortadan. O yüzden mecazı kabul edenlerin de isim sıfatlarda batıla düşme diye bir şeyi olmaz ehl-i sünnet alimlerinden. Anladık mı? O yüzden ehl-i sünnetten mecazı kabul edenler bunların getirdiği işgalleri def edebilmişlerdir çok basit bir şekilde. İkinci vecih bakın karinelerin düştüğünün de, birinci delili neydi arkadaşlar? Bunların getirdiği karine neydi? Teşbih, teşbih değil mi? Son e, bir dakika olarak diyoruz ki bakın elinizde bizim bir delil daha var ki sizin kar karineyi ortadan kaldıran. Getirdiğiniz teşbih karinesinin geçerli bir karine olmadığı. O da şudur. İsim sıfat babında mecazın olmadığı icma ile sabittir. İsim sıfat babında. İbni Abdilber temhitte söylediği gibi isim sıfatlar hakikati üzerinedir mecaz değildir. Bunda icma vardır diye İbn-i Abdülber. İcma da olunca bir mevzuda e, ne oluyor arkadaşlar? Karine ortadan kalkmış oluyor. Karine kalktım mı da mecazi kabul edenlerin kendilerine göre de ne olmuş oluyor? İcma, i̇cmaen mecaz düşmüş oluyor. O yüzden arkadaşlar e, Allahu Alem burada söylediğimiz gibi raci olan mecazın olmadığıdır. Burada dersimizi bu anlamda bitiriyoruz. Soru varsa alayım mecazla alakalı. Soru var mı? Sor, buyur tamam, kardeşim. Hocam, <gülüyor> burada, e, evet. Ik, i̇kinci bir anlamı, hani diyorlar mesela işte el meselesine, kudret diyorlar. Burada diyoruz işte bir şey getirin, sizin usulünüze göre bir karne getirmeniz lazım. Diyorlar ki teşvih. O ayette böyle diyorlar. Peki ondan sonra diğer ayetlerde nimet diyorlar evet. ya. Diyorlar. Evet. O kudretten o nimete, yani nimet e, anlamını yüklerken de bir karne getirmeniz lazım. Bu sefer ne diyorlar? Yok diyorlar ki şimdi e, yet kelimesinin ikinci anlamı var ya. Tamam. Sen ikinci, evet. ikinci anlamı hamledebilirsin diyorlar evet. elinde bir karine varsa. Tamam. Ee, iki, elimizde bir karine var diyorlar. Nedir o karine? Tamam. Teşbih. O zaman biz hemen ikinci anlamı olan kuvvete gidiyoruz. Çünkü yedin ikinci anlamı kuvvet. Anladın mı? Anladım. burayı tamam. Ya, bu, yani... Sen diyorsun ki elinde bir karine olması lazım kudreti alması tamam. için. Biz de diyoruz ki işte elindeki karine teşbih. Tamam bunu anladım. Heh. Şimdi kuvvet aldılar ele kuvvet. Mi? Ondan Heh. sonra da başka yerde de diyorlar nimet. Veya nimet. Yani onlar aralarında itilaf etmiş. Kimi nimet demiş kimi kudret o ayrı değil. Anladın mı? Allah'u alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammedin ve alâ ve sahbihi